Oh yeah. İzlediğiniz Kainat. Bugün 2 Nisan Cuma. Yıl 2021, Ay 4, Gün 92, Kasım 146. 1442 Hicri Şaban 20, 1437 Rumi Mart 20. Fırtına, Yağmurlar. Günün Sözü: Mizahın gizli kaynağı neşe neşe dahil hüzündür. Cennette mizah yoktur. Mark Twain.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 Öyle çok değerliymiş ki zaman, hep acele etmem bundandı. Anladım. Friedrich Nietzsche, Türkçe'ye çeviren Zabine Adatepe. Büyük Saatli Mahir Takvimi <gülüyor> Sinaloa Primo Uuuu Radyo Burası 95.0 AçıkRadyo.com.tr Veya Açık Gazete Başladı haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz Ben Deniz Ömer Madra Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz Andrei Gritsko da bize destek veriyor Günaydın, Günaydın. Evet açılışımız Los Tucanes de Tijuana Grubundan El Agricultor Tarımcı, Çiftçi ...anlamına gelen bir şarkı... ...ben bir çiftçiyim... ...ve şeylerin efendilerin... ...toprak sahiplerinin... ...şeyinde çalışırım... ...cesaretimi topladım... ...çünkü bir sürü icatta bulundum... ...mısır yetiştiririm... ...fasulye yetiştirebilirim... ...ama birçok da... ...onların önüne... ...toprak sahiplerinin önüne... ...birçok hedef koydum... ...bugün teknolojiyle... ...daha iyi yaşıyor insanlar diye... ...her şey kontrol altında... Bütün kontrolleri de polise rapor ederek hallediyoruz. Sadece çalışan çiftçi, toprak işçisi, emekçisi açlıktan perişan halde. O zaman da patron diyor ki bir gol atman lazım ilerlemek için diye böyle bin yıllık tarımcıyım ben gidiyorum diyor. Seni hiçbir zaman terk etmeyeceğim ben senin sahibinmişim gibi e, duruyorum dü, hissediyorum kendimi diyor senin sayende kendimi bin yıllık çiftçi toprak sahibi gibi hissediyorum diye bir ilginç tuhaf aşk şarkısı yazmış tam bir nisana da uygun bir şarkı olabilir ama biz Eduardo Galeano'nun hikayesine bakalım şimdi. Edvardo Gagliano Hikaye Avcısı Türkçesi Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Hafıza nesli tükenmekte olan bir tür değildir. Mısır'ı koruma ağı Burada göre örgütlenmiş bir Meksikalı köylü ya da köylüler soruları yanıtlıyorlar. Hafıza bizim temel tohumumuzdur. Mısra karşı ilgisizliğimiz yüzünden artık nereden geldiğimizi bilmiyoruz. Veracruz'un güneyinden aynı ağdan bir kadın yoldaşsa çok fazla ayrık zehri, çok fazla böcek zehri, çok fazla gübre yüzünden toprak hasta oluyor diyor. Onca kimyasaldan sonra toprak uyuşturucu müptelası gibi oluyor. Ve bir başka kadın çeşitliliğimiz ölüyor diyor. Mısır tarlası artık eskisi gibi değil. Eskiden mısırın yanı başında fasulye, biber, domates, balkabağı da ekili olurdu. Kırsal yaşamın bilgeliklerini özlemle hatırlayan ihtiyar bir köylü de ekliyor. Artık yağmurun, yıldızların iyi havanın işaretlerini okumayı bilmiyoruz. Eduardo Galeano. Hikaye anlatıcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Saygıylı Tarihte bugüne geçebiliriz şimdi. 1948 yılında bugün yazar Sabahattin Ali Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken kılavuzu Ali Ertekin tarafından öldürüldü. Aslında Avrupa'ya kaçış için kendisine yardım edecek kişi Üsküdar Paşa Kapısı cezaevinden Berber Hasan'dı. Berber Hasan Sabahattin Ali'yi Ali, Ali Ertekin'le tanıştırdı. Sabahattin Ali'ye rehberlik edecek Ali Ertekin eski bir subaydı ve silah çalmak suçundan ordudan ihraç edilmişti. Sabahattin Ali ve Ali Ertekin tanıştıktan bir süre sonra... Kırklareli'ne doğru kamyonla yol aldılar. Ertekin'in Kırklareli Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadeye göre Sabahattin Ali'nin kendisine sınırı geçtikten sonra Bulgaristan ve Rusya'da çalışmalar yaparak Türkiye'de komünist bir ihtilal çıkaracağını söylediğini ve konuşmalarından onun kötü bir insan olduğunu düşündüğünü söyledi. Nokta dergisindeki bir röportajında ise yol boyunca Sabahattin Ali ile tartıştıklarını ifade etti. İlerleyen vakitlerde Ertekin Sabahattin Ali kitap okuduğu sırada elindeki bir sopayla kafasına defalarca vurarak öldürdü. Ali'nin bedenini, Sabahattin Ali'nin bedenini bir çoban buldu ve 16 Haziran 1948 günü jandarmaya giderek durumu bildirdi. Cinayet üzerine tutuklanan Ertekin'in cezası indirime uğradı. Aynı yıl çıkan af yasasıyla da birkaç ay yattıktan sonra serbest bırakıldı. Evet bu tam e, Türkiye'nin derin devletinin gerçek bir hikayesi röntgeni gibi bir şey olmuş yani cesedinde yani şöyle bir ifade veriliyor ve mahkeme bunu değerlendiriyor Biz, Sabahattin Ali ölüm, Türkiye'de yaşayamayacağı korkusuyla artık kaygısıyla aldığı çeşitli tehditlerden dolayı yurt dışına gitmeye çalışıyor ve hapishaneden tanıdığı birisinin hapishane günlerinden tanıdığı birisinin Tanıştırdığı kişiyle rehber olarak gidiyor ama yolda sürekli olarak komünizmi, komünizm propagandası yapıyor o haliyle. Sonra da birden bitiriyor propagandayı oturup kitap okumaya başlıyor. Çok ilginç bir hikaye ve bunu mahkemede hiç sorgusuz sualsiz kabul ediyor. Sonradan da zaten mini istihbarat teşkilatına derin devlete bağlı olduğu bilinen kişi sıyırıyor bütün suçlarından. Cesedin de 2 Nisan'dan 16 Haziran'a kadar bulunamaması da ayrı bir hikaye tabi. 16 Haziran 1948 günü jandarmaya bir köylü. Hunharca sopayla öldürülmüş olan bir cinayetin Türkiye'nin garip hikayeler tarihinin bir parçası. Birkaç ay yattıktan sonra da gösteriş olarak yani şeyin hikayesi de güzel tabi. Paşa Kapısı cezaevinden Berber Hasan'ın tanıştırdığı Ali Ertekin silah çalma suçundan ordudan ihraç edilmiş. Ondan sonra da kamyon şoförlüğü yapıyor. E, i̇nsan kaçakçısı aslında. Bulgaristan'a insan kaçakçılığı yapıyor. Kamyon şoförlüğü e, görünüm altında. E, ve böyle bir kanlı katil. Sonradan da sıyırıyor yakayı. Evet, Türkiye'nin de en önemli yazarlarından birini bir birini katlediyor Kapatılmış mesele. 1950'de bugünse Bursa cezaevinde bulunan şair Nazım Hikmet'in affı için tanınmış sanatçı ve düşünce insanları bir dilekçeyle İsmet İnönü'ne başvurmuş. Ama bundan önce bir de şeyi eklemeliyim. Bugün e, Sabahattin Ali'nin e, tam ölüm yıl dönümünde ana evinin ziyarete açıldığını da haber olarak verelim. Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından ana evine dönüştürüldü Sabahattin Ali'nin 103 yıl önce yaşadığı ev. Bugün ziyarete açılıyor. Edremit ilçesinde çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği ev. da o bölü Kuyucaklı Yusuf gibi önemli, çok önemli romanlarının da bulunduğu yer, bölge. Edremit belediyesi tarafından tadilattan geçirilerek bir ana evi ...hatırat evi haline getiriliyor. Bugün düzenlenecek... ...anma etkinlikleri kapsamında... ...açılıyor. Edremit'in Sabahattin Ali'si... ...adlı kitabında ...tanıtımı ve bir de öykü yarışması... ...ödül töreninde gerçekleştirilecekmiş... ...Edremit Belediyesi tarafından. Belediye Başkanı... ...Selman Hasan Arslan... ...1918 yılında... ...ailesiyle Edremit'e gelen... ...Sabahattin Ali'nin çocukluk ve ilk... ...gençlik yılları burada geçmiş... Sabatinli Edebiyatı edebiyatı Edremit'te mayalanmıştır diyor. 41 yıllık kısa hayatına sığdırdı. Onlarca öykü, roman, şiir ve makale içinde yer alan Kuyucaklı Yusuf romanı başta olmak üzere Komik Şehir, Değirmen, Pazarcı, Sulfata ve Hasan Boğuldu gibi öyküleri Edremit'i ve Körfezi anlatır. Yazdıklarıyla insan yanımızı temsil eden, toplumun vicdanı olan Sabatinli İlala yaşatmak için onun 103 yıl önce yaşadığı evi ana evine dönüştürdük diyor. Bu da işin bir parça olsun. Yara sarıcı diye olacağını söyleyemeyeceğim ama bir parça olsun. Yürek ferahlatıcı bir tarafında bu şekilde söylemiş olduk. 1972 yılında bugün ise Charlie Chaplin Komünist sempatizanı olduğundan kuşkulanıldığı McCarthy döneminde 1952'de terk ettiği Amerika Birleşik Devletleri'ne 20 yıl sonra ilk kez ayak bastı. Eski ülkesine Oscar özel ödülünü almak için gelmişti. Evet, Charlotte ile çok iyi bilinen Charlie Chaplin. 1978'de bugünse televizyondaki ünlü Dallas dizisi, Amerikan CBS televizyonunda ilk kez yayınlanmış dizi. Dört bölümlük bir mini dizi olarak tasarlanmış ama muazzam ilgi gördüğü için 91'e kadar. 13 yıl boyunca yayınlanıyor. Toplam 356 bölüm çekilmiş. 95 ile 98 arasında iki tane de devam filmi çekilmiş. 1978-91 yılları arasında yayınlanan haftalık pembe dizi tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri. Petrol Milyoneri, J.R., ...kahraman Larry Hagman oynuyor karakteri. Televizyon tarihinin en ünlü kötü karakterleri arasında yer alıyor. Guinness Rekorlar kitabında da en çok izlenen televizyon programı bu. Who Shot J.R. J.R. Kim Burdu bölümüyle bölümünü 83 milyon izleyici izlemiş. Böyle bir rekor da kırılmış. 2020 yılında bugün ise doğrulanmış Covid-19 vakalarının sayısı dünya çapında 1 milyonu geçmiş. Tarihte bugün ha. Yani evet. bir yıl önce dünya çapında 1 milyon Covid vakası tespit edilmiş. Peki bugün ne kadar olmuş? Hemen bakıyoruz 129.525.493 525 bin diye geçiyor. Artış nasıl? Evet. 129 kat. milyonluk ufak bir artış olmuş. <gülüyor> evet. Yeni vaka sayısı da ne kadar olmuş ona da bakalım. 432 bin. Bir günlük vaka. Evet. Muazzam değil mi? Yani dün, ilk dünyadaki bir sene önce bugün bir milyon. Bugün sadece yeni vaka sayısı onun yarısına yakın. Sanırım 15 Mart'tı Birleşmiş Milletler tarafından, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, özür dilerim, uluslararası küresel salgın yani pandemi olarak ilan edilmişti. Ondan bir iki hafta sonra bir milyon sayısına ulaşılmış. Şimdi günde 400 bin. 450 bine yakın evet, 432 bin. Yani 129 milyonluk bir artış olduktan sonra yeni vaka sayısı da 432 bin görünüyor şimdi. İnanılmaz aslında. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde ölü sayısı 550 bini aşmış durumda. Büyük bir felaketle beraberiz. Ve bundan da kolay kolay kurtulamış olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben 15 hmm. Mart demiştim bu arada. Dünya Sağlık hmm. Örgütü'nün pandemi ilanı 11 Mart'mış. 11 Mart'tan 2 Nisan'a kadar geçen sürede bile dünya çabında 1 milyon. E, hatta daha öncesinden itibaren 1 milyon sayısı varken şu anda e, sizin de dediğiniz gibi günde 400 bin. 400 bin küsur. Evet. Yani felaket bir durumla karşı karşıyayız. E, dünyada 130 milyonu buldu bulacak gibi gözüküyor. Yani Son rakamlar 129 milyonun sonlarına ulaşmış. Hatta 130 olabilir. Amerika başta Brezilya ikinci, Hindistan üçüncü sırada geliyor. Vaka sayısı olarak Türkiye'de 8. ki yerini almış durumda ve yükselen Türkiye'de de şu anda yükselen durum ...çok kaygı verici bir şekilde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dünkü şeyle beraber 1 Nisan itibariyle... ...Covid-19 nedeniyle 176 kişinin daha hayatını kaybettiğini... ...ve 40.806 yeni vaka tespit edildiğini hemen söyleyelim. Resmi açıklamalar bunlar... Bu vaka sayısı Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı oldu. 40.000'i 40 geçti günlük yeni vaka sayısı. Ve tablodaki verilere göre 176 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle saatte bulaşının 1700 kişi olduğunu tespit edebiliyoruz. Yani her dakikada 28 kişi daha hastalanıyor. Türkiye itibariyle hesaplamak gayet kolay ve toplam vaka sayısı da 3.357.988'e yükselmiş durumda dünkü rakamlar itibariyle. Vefat sayısı da saatte 7 kişiden fazlaya geliyor. Yani... Bu program saat onda biterse 15 kişiye yakın insanı kaybetmiş olacağız. Fakalade kaygı verici bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Bütün rekorlar kırılmış vaziyette bir diyor tutuyor. 1 Nisan'da 40.806 vaka. 1 Mart'ta ise 9.000 yani 10.000 bile değildi. 9.891 vakaydı ve 69 vefat vardı. Şimdi 1 Nisan'da bir ay sonra tam 40 bini aşmış 41 bine yakın baka ve 176 ölümle bütün rekorlar kırılmış vaziyette. Evet madem bununla başladık devam edelim o zaman dünyadaki iki büyük çok önemli sorundan biri. Öbürünü biliyorsunuz küresel iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik sorunu hayatın Dünyadaki hayatın gidişatı. Öncelikle Covid'e tekrar dönecek olursak Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni bir açıklaması var. Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor diye bir açıklama yapmış. Avrupa Direktörü Hans Kluge Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor diye hükümetleri eleştirmiş. Geçen haftadan bu yana vaka sayılarında ta Grönland'dan Rusya'ya kadar hızlı bir artış görülüyor. Yani dünya sağlık örgütüne göre sadece bu bölgede bir haftada bir buçuk milyondan hatta bir milyon altı yüz binden fazla yeni vaka tespit edilmiş ve yaklaşık 24 bin kişi hayatını kaybetmiş. Oysa bölgedeki yaklaşık 900 milyon kişi yani bir milyara e yaklaşan kişinin sadece yüzde onu bir doz aşı olmuş. ...bugüne kadar yine aynı bölgede can kayıpları da 1 milyon civarında vaka sayıları da 45 milyon olmuş. Yani hiç öyle bir şey vaziyeti yavaşlama gerileme vaziyeti olmadığı gibi hızlı bir dönüşüm de gözleniyor maalesef. Ve yaklaşan e, bayramlar var işin daha da kaygı verici tarafı hamursuz Paskalya ve Ramazan bayramların üç büyük dini bayram da geliyor... Ve yani üç büyük semavi dinin bayramları hepsi buna yakın ve kalabalık grupların bir araya gelme ihtimalinin artması ve virüsün daha da hızlı yayılabileceği konusunda da ciddi bir uyarıda bulunmuş Dünya Sağlık Örgütü. Peki neden aşılama yavaş ilerliyor? Avrupa Birliği ülkelerinin toplam nüfusunun sadece %16'sı aşının ilk dozunu olmuş işte mesela şöyle sebepler var. AstraZeneca firmasıyla müzakereleri yavaş şekilde ilerleten Avrupa Birliği anlaşmayı da geç imzalamış. Avrupa, Avrupa duy sesimizi demek lazım herhalde. Eski bir sloganı tekrarlayacak olursak Türkiye'de yaygın olan bu sırada AstraZeneca'nın üretildiği İngiltere'de nüfusun %52'si yarısından fazlasının aşı olması da tepkilere yol açmış. BBC'nin ye yeni haberi bu. Yani yaklaşık bir saat kadar önce elimize ulaşan bir haber bu. Ee, Pfizer, BioNTech ve Moderna ile üretim ve dağıtımdaki sorunlar sebebiyle de Avrupa Birliği'nde yavaş ilerliyor bu. Ardından Avrupa Birliği'ndeki ilaç regülatörü de aşıları onaylamakta gecikmiş. Tam bir fiyasko aslında yani. İnsan sağlığıyla ilgili iki büyük fiyaskodan bir tanesi gibi. Yani zaten şeyle beraber iklim değişikliğiyle beraber fiyaskonun ötesinde bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu sürekli olarak söylemeye çalışıyoruz. Çeşitli haber ajanslarından kaynakları tarayarak yapıyoruz. E bu da Covid'de ikinci büyük felakette gerçek bir fiyasko olmaya devam ediyor. Yani pıhtı atmasına yol açtığı için bazı ülkeler AstraZeneca aşısının uygulanmasında durdurunca aşıya olan güven de azalmış. YouGov isimli araştırma şirketine göre Almanların üçte biri ve Fransızların dörtte birinden azı artık AstraZeneca aşısının güvenli olduğunu düşünüyormuş. Yani dörtte birine inmiş durumda hatta altına. Ancak e, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa İlaç Ajansı aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu ve uygulanması gerektiğini söylüyorlar. Selim Badur da bunu sık sık konuşma fırsatımız oldu zaten. Korona günlerinde ve önce sağlık programlarında da çeşitli konuklarla Rusya'da halk Rus üretimi Sputnik V ya da Sputnik 5 aşısına vurulmaktan çekiniyormuş. Ukrayna'da ilk 500 bin doz AstraZeneca'yı Şubat'ta satın almış. Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü'nün araştırmasına göre Ukraynalıların da %60'ı aşı istemiyormuş, vurulmak istemiyormuş. Sırbistan'da da dün onu da konuşma fırsatımız olmuştu. 7 milyon nüfusun 2 milyondan fazlası Sinopharm aşısını vurulmuş. Yani karma karışık bir e, durum var. E, ülkedeki Almanya'daki yeni vakaların %90'ı İngiltere varyantı olduğu açıklanmış. Türkiye'de de %75'te Türkiye'de de Türkiye'de. %75 dediğim Çok yüksek yani. Evet. E, o nedenle hızlı yayılıyor. Diye açıklamada yap, bulunmuştu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Hatta birkaç gün önce hastaneleri, hastaneler o kadar e, yoğun değil e, diyordu. O yüzden kısıtlamaları e, artırmayacağız derken şu anda hastanelerden de kötü haberler geliyor tabii. Evet tamamen dolu haberleri, %90'ın üzerinde dolu haberleri geliyor. Almanya'da mesela hastaneler öylesine doluymuş ki, 35.000 Alman doktor kendi muayenehanelerinde hanelerinde aşılama yapacağını duyurmuşlar. Yani öyle özel bir durum artık. Yani 1,5 buçuk milyon doza yakın 1,4 milyon doz aşı sipariş verilmiş sadece bu iş için. Şeyde yani Belçika'da da o kısıtlamalar 30 gün içinde hafifletilsin deniyor bir mahkeme kararı alınmış. Daha fazla kısıtlama için yasal dayanak yok demiş. Evet bu Daha önceden de olmuştu. Sanırım ya yine Belçika'daydı ya da Hollanda'daydı. Şimdi ülkesini hatırlayamadım ama bu kısıtlamalar çeşitli bazı insan hakları ihlallerine neden oluyor diye kısıtlamalara karşı bir mahkeme kararı daha vardı. Biz de duyurmuştuk hatta. Evet yani 1 Nisan'da olduğu için biraz acaba şaka mı diye bakıyor insan defalarca bakıyor. Çünkü yani salgın yayılma hızı artıyor müthiş. 30 gün içinde hafifletilmesi gerektiğini açıklama mahkeme ama daha fazla kısıtlama içinde yasal dayanak yok demiş. <gülüyor> ne diyeceğimi bilemiyorum. yani Trajikomedik kelimesi uygun düşebilir. İspanya'da her 100 bin kişiden 152'sinde son iki haftada koronavirüsü tespit edilmiş. Daha da artmasından endişe ediliyor. Gerçi Türkiye'nin gerisinde kaldı İspanya. Avusturya'da da başkent Viyana ve diğer iki bölgede Paskalya tatili boyunca Market, eczane gibi zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş. Bu da önemli çünkü durumun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyan bir şey herhalde. Yani ee, Evet yani şimdi buradan şeylere geçebiliriz bu İkinci büyük soruna geçiyor. E, aslında şu aşıyı bitirmeden önce bir ayrıntı daha verelim. Bu aşı krizinde bir kere bu üretimde yaşanan sorunun ana sebebi patent hakları. E, uzun zamandan beri eleştiriliyor ama Avrupa Birliği ve başta İngiltere Johnson olmak üzere karşı çıkıyorlar patentli, patent haklarının... E, Serbest bırakılmasına böylelikle aslında dünyanın her yerinde üretilebilirdi. Siz de verdiniz üretim sorunu üretimde sorun yaşanıyor. Üstelik bir de Pfizer'ın örneğin Avrupa Birliği'nin ihracat kurallarının sebebiyle aşı üretimine sekte vurulduğuna dair bir açıklaması var. Ki Pfizer 70 ülkeye aşı tedarik eden Belçika'da üretim yapan bir şirket. O da Avrupa Birliği'nin aşırı e, kurallarının buna neden olduğunu söylemiş. Böyle bir işin içinden yani zaten aşı olmaya gittiğinde bir de aşıya karşı komple teorileri sebebiyle insanlar olmak istemiyor. Böyle ciddi bir kriz var. Oysa e, bu üretim meselesi de dağıtım meselesi de çok daha hızlı halledilebilirdi eğer patentler e, var olmasaydı. E, yine aşılardan söz etmişken Türkiye'den de opera, tur operatörlerini Moskova'ya kutluyor. E, Aşı gezisi yapmaya başladığını duyurmuş alalım. Evet, bu da bu da olağanüstü. <gülüyor> Daha önce Suudi Arabistan, İngiltereden vardı herhalde. Çok yüksek bir fiyataydı, kaç bin sterlindi şimdi hatırlayamayacağım. <gülüyor> Ama Kanada'dan Kaliforniya'ya vardı bunun haberi vermiştik. Aşı turları tatil içerisinde. Şimdi de Türkiye'den Rusya'ya başlamış. Evet yani ve Ayrıca Nazım Hikmet'in mezarı da <gülüyor> Geziliyormuş Yani tam bir memleketimden insan manzarası bu Nazım'ın da mezarını da yapmış. ters döndürmüşlerdir Evet <gülüyor> Ayrıcalıklı bir kesim <gülüyor> Moskova'ya gelip Nazım Hikmet'in mezarını da ziyaret edip Aşı oluyor Sputnik Çok heyecanlı Bir de iyi haber verelim Dünyanın dört bir tarafından gelen enerji ve iklim liderleri Uluslararası Enerji Ajansı ile COP26 net sıfır karbon zirvesi toplantısında temiz enerji eylemi taahhüt ettiler. İklim aktivisti Greta da çok sevinçli bir tweet attı. İklim konusunda yeni bir çağa girdik galiba. Az laf çok iş işte budur. Paris Anlaşması hedefleri nihayet ulaşılabilir duruma geldi diye tweet atmış birisi ne diyorsun sen filan diye sormuş. Tarihe bak demiş Greta da. Bir <gülüyor> Nisan <gülüyor> Peki, bunların devamını getiririz. Açık gazte. 95.0 açık adıyo da onun açık gazetesindesiniz. yani Hep beraber oradayız ve bir Nisan şakalarından bahsediyorduk. Yani şeyin e, özellikle bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın müthiş vaatleri, taahhütleri dolayısıyla artık e, mükemmel hale geldiğini dünyanın e, bayağı çok etkilendim, bayağı etkilendim diyor Greta Thunberg. Net Zero Summit diyorlar. Yani gayet kapsamlı Net Zero. Sıfır Net sıfır salım hedefleri artık liderlerimiz tarafından ortaya kondu. Gerçekten de yeni bir döneme girmiş olduğumuz açıkça daha az söz, daha fazla eylem. Çok mutluyum ki şunu ilan ediyorum. Paris anlaşması nihayet ulaşılabilir oldu. Elimizin altında diyorlar. Uluslararası Enerji Ajansı'nın da açıklamalarından böyle yani bütün Paris Anlaşması'nın hedeflerini yerine getireceğiz diye bir de şey var. Anlaşmanın, Uluslararası Enerji Ajansı'nın koyduğu tweet'i de göstermiş. Ondan sonra da birisi cevap vermiş, pardon Greta'ya. Well, you, know, you all know what it is diye bakınca görüyoruz. Yani hepiniz hangi gün olduğunu biliyorsunuz. 1 Nisan. Ve aslında... Bir tane aslında 1 Nisan şakası yaptı Greta. Bir video çektiğini paylaşmış. İşte burada iklim değişimi durdurmak için neler yapılabileceğinden bahsettim diyor. Fakat linke tıkladığınızda bir müzik videosu ile karşılaşıyorsunuz. Never gonna give you up diye bir şey klip çıkıyor karşınıza. Böyle 70'ler tarzında yapılmış bir klip. Biraz eğlenmiş anlaşılan Greta Dünya ile. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım diye bir klip evet kötü de bir şarkı ama işte zaten <gülüyor> evet. şarkı kötü anlaşılan bütün genel şarkılar kötü ve bizde şey demiş bir de ciddi tweet'i var yani bu tarihlerden sayılardan Bunlara, tarihlere ve sayılara odaklanmaktan vazgeçip gerçekten şu şeyi, gerçekliğini kabul etmemiz çok iyi olur diyor. Yani biz emisyonlarımızı, salımlarımızı ter, azaltmak zaman, zamanındayız, azaltmak durumundayız ve bunu şimdi yapmak zorundayız. Bu gerçekliği kabul etmek ve itiraf etmek zorundayız. 2030'dan da bahsederiz. 2040'dan da bahsederiz. İstediğimiz kadar bahsederiz. Ama şu anda ne yaptığımızın bir tek önemi var diye de bu sefer 2 Nisan tarihinde bir şey yapmış. 1 Nisan değil 2 Nisan. Evet, 1 Nisan tarihleri ilginç değil mi? Evet. Çeşitli şakalara da şahit olduk. Bunlardan iki tanesini seçtik seçtik ilginç olduğu için bir tanesi Guardian gazetesi tarafından yapıldı. Bir 1 Nisan şakası haberi yapıldı. Oldukça da ciddi yazılmış bir haberdi. Biraz Türkiye'de bizim Zeitung'dan alışık olduğumuz ama bu Guardian'ın yaptığı şakayı anlamak biraz daha uzun sürdü. ve Hatta Türkiye basını fazlasıyla yutmuş. Hürriyet, milliyet, sabah, bir gün hatta BBC Türkçe hepsinde haber olmuş. E, haberin konusu ise ikinci Süveyş kanalı. E, haberi e, daha geçtiğimiz haftalarda kapanan bir tankerin e, kaza yapma sebebiyle e, kapanan süveyş kanalı yerine ikincisinin e, yapılmasının planlandığından e, bahsediyorlar. E, yine İsrail ile e, Mısır arasında ikinci bir kanal diye başlıyor. İkinci bir kanal ihtimali diye başlıyor. Ama mesela Birleşmiş Milletler'in ekonomileri birleştiren ticaret rotaları komitesinin başlığı. E, planı denmiş. Halbuki Birleşik B Milletler'in böyle bir komitesi yok. Ee, ayrıca bir alternatif rotadan da söz ediyorlar. Zaten biraz işler daha sonraki haberlerde ilerleyen bölümlerinde karışmaya başlıyor. O zaman e, AYMA'ya başlıyor. Rota olarak Masra Ama, AYMA olmuş mu? Herhangi bir şey. Peki Türkiye'de mesela en büyük gazeteleri, saygın gazeteleri Hürriyet, Milliyet, Sabah ve sol kanattan bir gün araştırmamışlar mı? Böyle bir komite var mı? Yok mu? Ga Guardian'a güvenmişler de. anladığım kadarıyla. Guardian'ın evet, özel haberi diye duyurmuşlar. Alternatif rota çok iyiymiş ama Basra Körfezi'nden Suriye, Ira Irak, Suriye üzerinden direkt Akdeniz'e bir e, çılgın proje e, diyelim ona da. E, Bence Rize üzerinden geçiyordu. Yarımada'yı yani Arap Yarımadası'nı tam bir adaya e, çeviren bir proje olmuş. Evet çok neredeyse küllüğe yutmuş yani bir insan evet. asparagasını. Eski bizim deyimimizi tekrar edecek olursak. Eyvallah ciddi bir durum var aslında durum durumun şakası, ancak şakası yapılabilecek halde zaten. Biz de şakayı sürdürelim yani mesela şeyden de bahsedebiliriz bir büyük şaka 600 ton asbest barındıran kanser yani kanser yapıcı madde Brezilya'nın donanmaya ait Náisão Paulo uçak gemisi şimdi İzmir'de Alia'da gemi söküm tesisinde sökülecekmiş bundan güzel şaka mı olur yani Egeçep eş sözcüsü yani asbest söküm uzmanları derneği bir de bu konularla uğraşan Ege çevre ve kültür platformu Egecep es sözcüsü Ali Osman Karababa e, tamamen şey demiş yani bu bizleri ciddi boyutta endişelendiriyor ve Brezilya'nın başından attığı bela Türkiye Aliaya geliyor diyorlar. Türkiye asbest ve radyoaktif madde çöplüğü değildir. Asbest ve toksik madde, zehirli madde yüklü Sao Paulo gemisi yolda. Brezilya'nın başından attığı bela Ali geliyor diyorlar. Ve yeni gemi geldikçe atık miktarı da artmaya devam edecek diye bir yani şaka ötesi bir şey. Ülkemizde yapılan kontrollerle dış kaynaklardan alınan veriler arasındaki asbest miktarının da farklı olduğunu belirtmiş Karababa. Ciddi bir kanser etkeni olduğunu ama sonunda... Yani şirketler şöyle, yalan söylüyorlar Türkiye'de yapılabilmesi için sökümün evet. olandan çok yalan daha az. Söyle, yalan söyler mi hiç canım? Sadece asbest yoluyla, Ciddi sorun yoluyla adını, alınıyor. Sözü. 10 yıldan başlayarak sağlık etkileri ortaya çıkıyor. Asbest, asbestozis, Mezotelioma akciğer kanseri gibi ağır sağlık sorunlarına neden oluyor. Çok sıkı güvenlik tedbirleri ve değerlendirme yapılması gerekiyor ama yapılmıyormuş. Kar sermaye, kaybeden halk demiş. Eee alayı görenler bilecektir. Şetengiz büyüklükte bir tesis zaten. Şimdi bir şaka daha var. O da büyük bir yıkıma doğru gittiğine gösteren araştırmalar var dünyanın yani çok yani hızlı küresel ısıtma bütün tarım şeylerini. E, ciddi şekilde etkilemekteymiş tarım sistemlerini dünyanın dört bir tarafında. Zaten bugün Galeano'dan da çal, e, okuduğumuz hikayede o o konudaydı. Çaldığımız şarkı da öyle. Yani hızlı küresel ısıtma dünyanın tarım sistemlerini yiyip bitiriyor. Yeni araştırma. İnsanlar gezegeni ısıtmasaydı tarımda verimlilik çok daha yüksek olacaktı. Bunu ortaya koyuyormuş. Evet. Hakikaten şaka demek isterdim buna ama değil. Ve Alexandria Ocasio-Cortez de Amerika Birleşik Devletleri'nden Demokrat Parti milletvekili, Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez gezegen krizi ellerimizde demiş ve 10 trilyonluk altyapı yatırımına ihtiyaç olduğunu da söylemiş. 2,5 trilyon dolarlık Biden'ın altyapı yenilenmesi planına karşı bunun çok daha fazla olması gerektiğini söylemiş. O zaten 2,5 trilyon dolar bir yandan muazzam yüksek bir bütçe tabii ilk baktığımızda. Ama 4 yıllık bir plan olduğunu, yıllık bir harcama olmadığında söylemek lazım. Hatta bir uzman 8 yıllık bir harcama olarak öngörüldüğünü, bunun ise çok çok yetersiz olduğunu söylüyor. Evet. Bu arada bir başka bir gerçek bir 1 Nisan şakası vermeyi unuttuk. Belçika'da ilginç bir 1 Nisan şakası olayı yaşandı. Hmm, evet. Bir festival çağrısı yapıldı. Hemen başkentteki Brüksel'in merkezindeki bir parkta Labum adında bir müzik festivali düzenleneceği duyurulmuş. Covid koşullarına rağmen. ...park içerisinde olacakmış, ee, üstelik de sıfır koronavirüsü tedbiri olacağı ilan edilmiş... ...günlerce sosyal medyadan paylaşım yapılmış, festivalde sekiz sahne kurulacağı... ...onlarca ünlü müzisyen ve DJ'in etkinliğe katılacağı da söylenmiş... ...son gün bir Nisan'dan hemen önce ise bunun bir şaka olduğunu... <gülüyor> ...nedense on binlerce kişi bir anda e, anladığım kadarıyla üşüşünce sayfalara... Buna bir şaka oldu gerçekleşmeyeceğini söylemiş organizatörler ama bu gençleri durdurmamış. Parkta binlerce genç bir araya gelmiş müzik festivali için hatta o kadar ki e, polis müdahale etmek durumunda kalmış e, gençlerse çatışmışlar e, polisle bir nisan. Ben bu haberi vermedim çünkü oradaydım. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> e, şey Evet e, bu arada da yerli aktivistlerin e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Washington DC'de yani başkentte sokakları doldurduklarını ve e, DAPL'ı e, sık sık konuştuğumuz e, çeşitli programlarımızda Kuzey Dakota, Dakota Access Pipeline diye e, ve Line 3 diye adlandırılan iki boru hattını kesin olarak fosil yakıt boru hatlarını durdurmalarını sağlamak için Joe Biden yönetimine talepte bulunmak, ondan talepte bulunmak için sokakları doldurmuşlar ve derhal durduralım iklim karşı burada bekleyemeyiz diyorlar. Bayağı yerli genç aktivistler var arkalarında Capital binası. Duruyorlar ve görünüyorlar. Çok Enbridge şirketinin Line 3 diye adlandırılan HAT3 adlı şeyi 760 bin varil Tarsen denen en kirli yani petrol kumları diye adlandırılan en kirli fosil yakıtı Alberta'dan, Kanada'dan Wisconsin'e taşıyacak. Kuzey Dakota ve Minnesota'dan geçecek. Bir de Dakota Access Pipeline DAPL'da o da Kuzey Dakota'dan Illinois'a taşıyacak, geçecek. Bu, ve bu arada da Missouri nehrinden işte açık radyonun şaşmaz şeylerinden biri olan Standing Rock yani dikilen kaya Sioux rezervasyon bölgesinde altından geçecek bütün orayı da anlaşmalara aykırı olarak doğaya da doğayla olan yapılabilecek bütün anlaşmalara da aykırı olarak mahvedecek bir şey. Yerliler ve onların e, yerli olmayan ortaklarıyla, müttefikleriyle beraber büyük bir mücadele devam ediyor yıllardır. Ve hepsini elimizden geldiği dilimiz döndüğünce size aktarmaya çalışıyoruz. 400.000'den fazla dilekçe de verilmiş durumda ABD Corps of Engineers'a. Ya kapatın bunu diye mühendisler. ...kuruluşu var Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun. Ve kara yılan diye adlandırılıyor. Bir kemek berzade de sık sık anlatıyor bunu. Sembolik olarak kara 200 foot ...yani 60 metre uzunluğundaki kara yılanı öldürün diyorlar. Bunlar, bunlar sembolik eylemler de yapılıyor. Ve suyumuz bir şey değil böyle Lüks değildir su Hayati bir ihtiyaçtır diyorlar ee, Cheyenne e, Irmağından Grassroots Collective Diye bir kuruluş ee, Bu hayat hay, Hayat verir su Bunu engelleyemezsiniz engelletmeyeceğiz e, Diyorlar bunu Durduracağız diyorlar Ocasio-Cortez'de Ocasio bu bir e, göçmen krizi de oldu ya gene sınırda sınır krizi deniyor bir türlü Trump yönetiminin uygulamalarını sürdürür gibi bir hali var sınırda duvarlar filan bu bir sınır krizi değil demiş Alexandria Ocasio-Cortez bu bir emperyalizm krizidir iklim krizidir. Ve ticaret sistem krizidir demiş. Üçlü bir sistem krizinden bahsediyor. Göçmenlerin e, trajedisi bir sınır krizi değil. Dünya halini de 300 krizle özetlemiş oluyor. Emperyalizm krizi, iklim krizi ve ticaret krizi diye söylemiş oluyor. Bu arada Brezilya'da da Bolsonaro'nun artık çekilmesi, görevden alınması yönünde ağır baskılar gelmeye başladı. Yani silahlı kuvvetleri de kendisi otoriter hayallerini için silahlı kuvvetleri de teslim almaya çalışan bir başkanımız var. Bir psikopattır diye büyük bir şey muhalefet başlamış durumda. Bakalım. Eski başkan Lula da Silva tabi serbest bırakılınca artık böyle bir muhalefette de bir moral güç oluşmaya başladı. E, hemen ardından aslında Lula da Silva'nın serbest bırakılmasına kısa bir süre sonra ordu yani gerçi ordu güçlerinin çok da kendisini sevdiğini belki söyleyemeyiz ama gene de sanırım devlet içerisindeki diğer muhalifler de o veya bu nedenle o kadar solcu olmasalar da ses çıkarmaya başlamışlar Bolsonaro'ya karşı ki kuvvet komutanları da istifa ettiler. Evet yani şeyden bahsediyorlar doğrudan Brezilya'nın demokratik kurumlarının Eskiden de yaşadığı karanlık döneme geri döndürme e, şeyleri var. Yani bayağı cinayi sorumlulukları vardır diyorlar. Ağır bir cezai ve cinayi sorumlulukları olduğundan bahsediyorlar. Brezilya'da kriz çok yükseliyor çünkü akıl almaz boyutlara ulaşmış durumda zaten. E, Brezilya'da 66 binden fazla e, COVID-19'dan sadece Mart ayında ölenlerin sayısı ve epidemiologlar bunu dün de söylemiştik kriz daha da kötüye gidecek diyorlar ve tropiklerin Trump'ına izin veremeyiz diyorlar hem politik günlük, hem de ideolojik açıdan günlük ölüm sayısı 3000'in üzerinde Brezilya'da Covid'den kaynaklı evet 66 bin sadece Mart ayında hayatını kaybetmiş enfekte olan sayısını artık bakamayacağım bile Geçenden bir tane ilginç haber var. Yeni Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Batı Şeria'yı işgal altındaki bölge olarak kabul ediyoruz diye ilan etmiş BBC'den bir haber. Bu Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde kontrol ettiği Batı Şeria'yı işgal altındaki bölge olarak kabul ettiklerini söylemişler ve İsrail ve Filistin bölgeleri tanımlanırken Dışişleri Bakanlığı'nın ilk insan hakları ülkeler raporundaki Türkiye hakkında da ciddi insan hakları ihlalleri suçlamaları yer alıyordu. Dün de değinmiştik. Donald Trump döneminde İsrail Batı Şeria ve Gazze olarak değiştirilmişti bu söz. Tekrar geri dönülmüş. İsrail ve işgal altındaki bölgeler tanımını Biden yönetiminin salı günü çıkan ilk raporunda da bu bir, bir Nisan şakası değil işte. Trump döneminde kullanılan isimlerin kullanılması tepkilere yol açmıştı. O zaman değiştirilmiş işgal altında ifadelerinin kullanılmaması Trump'ın bölge politikasındaki değişimine işaret ettiği belirtiliyor ve eleştiriliyordu. Trump döneminde yayılan raporlarda. Ned Price şimdi bu yeni raporu da Batı Şeria'nın işgal altındaki bölge olarak tanımlandığını bunun Amerika'nın uzun süredir kabul ettiği tanımlama olduğunu ve Biden yönetiminde yaklaşım da değişmedi demiş. Ama Alexandria Ocasio-Cortez'in tanımladığı üçlü krizin her ülkede ve bölgede de geçerli olduğu görülüyor. Mesela Hong Kong'da demokrasi hareketini yürüten liderlerin 2019'daki tamamen barışçı şiddet kullanılmayan gösterilerde yer almalarını suçlu bulmuş bir mahkeme. Çin ağırlıklı yani kıta Çin'inden gelen ve yani 82 yaşında aktivistler de var. Hong Kong'da demokrasinin babası sayılan Li diye birisi var. Yani onlar da yargılanıyorlar ve mahkum edilmişler barışçıl şey için gösteriler yüzünden 5 yıl, yedi yıl falan evet, 7 yıl filan gibi 7 kişi evet bu şekilde ki bunların arasında e, e, avukatlar yani eski hukukçular da var. Evet, ya eski de barışçıl <gülüyor> eylemlerden dolayı. Evet çok acayip işte yine yani bir Nisan şakası gibi benzetmek gibi olmaz Martin Lee mesela eski 82 yaşındaki eski şey, me meclis üyesi ve Cemil Lay'de medya e, sahibi. İkisi de e, izin verilmemiş, izinsiz gösteri yaptıkları için mahkum ediliyorlar. Bakalım ne olacak? Myanmar'dan da feci haberler gelmeye devam ediyor. Darbe sonrasında öldürülenlerin en az 43'ünün çocuk olduğu yani bu Uluslararası Yardım Kuruluşu Save the Children çocukları kurtarın örgütü sadece Şubat ayında yapılan darbeden bu yana sadece bu dönemde en az 43 çocuk öldürüldüğünü söylüyor protesto evlerinde öldürülenler var sokaklarda evet, önle ev evet, önlerine geleni ateş ettiklerini filan söylüyorlar. ülke. ...kendi çocuklar için güvenli olmadığını söylemiş. Daha ne söyleyebilir bilmiyorum yani. Ee, eve baskın yapıyor mesela buradaki verilen örneklerden bir tanesine... ...yedi yaşında bir kız çocuğunun e, öldürülmesi hikayesinde eve baskın yapıyor. Polis e, babayı e, almak için kız çocuğu panik yapıp babasına doğru koşmaya başlıyor. Polisler ise vuruyor aniden hareket ettiği için ve hayatını kaybediyor çocuk. Böyle hikayeler yaşanıyormuş. Bir yaşında bir çocuk ise üzerine... Plastik mermi sıkmışlar. Bebeğin üzerine gelmiş. Evet. Gözüne. Yani. Çok acayip. Söyleyecek kelime bulunamaz. M Mısır'da da e, feminist hareketin hızla güçlendiği Mısır'da da kadınlar erkek şiddetine karşı mücadeleyi sürdürüyorlar. Hükümetin yeni bir tasarısı varmış. Bizi 200 yıl geriye götürür diyorlar. Yani. Yani. E, Kadınların evlenmek, doğan çocuklarının nüfusa kaydettirmek ve yurt dışına seyahat etmek için erkeklerinden izin almasını öngören bir tasarıyı kabul etmiş. Askeri yönetim, LCC yönetimi velayette babaya öncelik bir yıl içinde erkeğe evlilik iptali hakkı sağlanmasını öngörüyormuş. Erkeklere evliliği iptal etme hakkı diyorlar. Ama Mısırlı kadınlar özellikle de gençler sosyal medyada acayip seslerini yükseltmeye başlamışlar. Nez, Nazra adlı hareketin kurucusu Moz Hassan bu ilerleme beni gururlandırıyor. Ses yükseltmek bir amaç, araç pardon... Önemli olan kadınların güvende olacağı bir ortam yaratmak diye konuşmuş. Feminist yazar Muna el Tahawi de genç kadınların son adımlarının 2011 Arap Baharı ayaklanmaları sırasında güçlenen kadın hareketinin devamı olduğunu söylemiş. Evet burada hatırlatmakta fayda var. LCC yönetimi. Müslüman kardeşlerin İslami bir rejim kuracağını iddia ederek darbe yapmıştı. Evet. Halka baskı uyguladığını söyleyerek darbe yapmış. Üstelik kanlı bir darbe yapmıştı. Ama şimdi aslında devrimden sonra elde edilen bir dizi kazanım vardı. Özellikle kadın hareketi muazzam güçlenmişti. Tahrir meydanında da öyle. Burada çok ciddi örgütlenmelere gitmişlerdi. Bunların kazanımlarına da saldıran karşı devrimci bir güç tabii Elsisi ama kadının bir e, e, kadın aktivist şöyle demiş. Tecavüze uğrayan bir kadın saldırı sonucu doğurdu bebeği nüfusa kaydettirmek için tecavüzcüsünden onay almak zorunda kalacak bu yasayla diyor. İşte bu 1 Nisan tarihli haberler bunlar. Keşke Maalesef ama şaka değil. E, bu arada Türkiye'de de 1 Nisan'ı çok hatırlatan şeyler oluyor. E, i̇şte malum bu şey kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetin oylarıyla reddedilince ortalık birbirine girdi. Meclis Başkanı Şen Top Mustafa Şen Top Meclis Başkanlık Divanlığı toplama kararı çıkardı. Buna da çok şiddetli eleştiriler geliyor. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhur İttifakının Arzu Halcısı iç düzyu bir kez daha ayaklar altına almaya niyetlendi diyor. E, meclis Başkanı da Cumhur İttifakının Arzu dönüşmüş durumda demiş. Gerçekten çok tuhaf şeyler oluyor. E, <gülüyor> şey, me meclis'te gerçekten bu görüşmeyi yani hükümet kendi öne sürdüğü güvenlik soruşturması kanun teklifini. Yeteri çoğunluğa ulaşamadığı için yani yatmış aslında AKP MHP milletvekilleri muhalefet çoğunluğa ulaşıp e, reddettirmeyi başarmışlar. Bu meclis başkanı müdahalede bulmuş. Şaka şaka demiş herhalde. Bir, evet ve bir, bir, daha daha hemen, bir daha oylama yapıldı da. Üstelik bir anda hiçbiri olmayan Adalet Tabii, ve partili, milletvekilleri aniden gelip oraya. Aa biz buradayız canım filan demişler. Yani bu da 1 Nisan'da oluyor işte. Bütün bunların hepsi bir... Hani böyle ilkokulda çocuklar saklanır diye sıraların altına. Böyle bir şey olmuş anladığımız kadarıyla milletvekilleri ilk saklanıp sonra çıkmışlar. Yine. Çıkmışlar. Güvenlik... Ama muhalefetin oylarıyla reddedilmiş şimdi bütün şey çiğneniyor. Yani anayasa, iç tüzük vesaire ve gü güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu teklifinin görüşmelerine devam edilmesi. Salı günü yeniden görüşülecekmiş. Ama o zaman ne olacak belli değil. Yani Yok yok bu şey kabul edildi. Şimdi maddeleri görüşülecek artık. Evet maddelere geçilecek. Evet. Aslında evet. buna bile geçinmemesi gerekiyordu. Muhalefet diyor ki bir yıldan önce tekrar gelmemesi gerekiyor. Evet. Reddedildi çünkü görüşmeler ama işte meclis başkanı öyle değil dedi. Tekrar evet, kazandı. Çok, çok ilginç bir şey de Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin basın kartı yönetmeliğinin bazı maddelerin iptali ve yürütmesinin durdurulması sistemiyle açtığı davada da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu basın kartı verilmesi ve iptaline dair bazı maddelerin yürütmesini durdurunca İletişim Başkanı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki göstermiş. Ee, görevde olduğumuz müddetçe tırnak içinde gazetecilik adı altında terörizm propagandası yapanlarla mücadele edeceğiz diye bir paylaşımda bulunmuş. <gülüyor> Ne diyeceğimi gene bilemedim. Onun için geçiyorum. Yalnız Oya Baydar'ın yazısının başlığını söyleyeyim. T24'te 2 Nisan tarihli. Anayasa yoksa mahkemesine de gerek yok demiş. Rıza Türmen de gene kimde yayınlanan yazısının T24'te alınmış. Kapsamlı bir yazısı var. Siyasetsiz ve siyasal partisiz Türkiye başlığını taşıyor. Eee bu iki e, yazıda durumu izah eden nitelikteler ve İnsan Hakları Derneği'nden cezaevi raporu var. O da açıklama getiriyor. 2020'de sadece 1182 tutuklu hak ihlali başvurusu yapmış. Covid-19 salgınıyla da çok sayıda başvuru olduğu kaydedilmiş. Ve e, Türkiye tarihinin en yoğun dönemi 276 bin tutuklu. 17 kişinin de Covid-19 nedeniyle hapishanede tutuklu yaşamını yitirdiği de belirtiliyor. Böyle durumlarda var. Hiçbiri 1 Nisan değil maalesef. Bunların şaka değil. Şimdi ara verelim ve aradan sonra da sizin önleyen konuşmaya devam edelim. Açık Gazete Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar evet. Günaydın sizin Günaydın, günaydın Günaydın ben birazcık kırık ve zor kafamı kaldırdığım bir gündeyim. Öyle mi? <gülüyor> Böyle bir. Evet. Ee, ama şey sonuçta her, her zaman enerjimiz var, değil mi? Her, her zaman kendimiz durmuyor. <gülüyor> Bugün birazcık şeyden bahset. Evet. Pardon, Bu geçen, geçen hafta'dan evet. kalmadı da bir haberimiz var hatırlıyorsun. Onu, onu, onu yani, biraz cüzde. sonra saklayayım. Mutlaka bitirelim diye evet. e, a, arzum birazcık öyle. E, Türkiye'nin yoksa moral verecek çok fazla şeyi yok. Yani bu hafta en sonunda işte bu mecliste e, hiçe sayılan oylamadan sonra da <gülüyor> insanın daha da bir içi açılıyor tabii ki. Hakikaten... Ama 1 e, Nisan'dı zaten. 1 Nisan şakasıydı o oylama. Bir Nisan hiç bitmiyor ama yani 1 Nisan maalesef daha sonraki haftalarda, aylarda da devam edeceğe benziyor. Keşke 1 Nisan pudra şekeri olsaydı yani pudra şekeriyle olup bitip kalsaydı ama gerçi onun pudra şekerinin mucidinin de tarafını dinledik. O da mağdur, o da yazık. Herkes mağdur zaten yani Türkiye'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi. Evet, mağdurlar dışında herkes mağdur. Evet mağdurlar dışında dediğiniz gibi herkes mağdur. Biraz da şeyden de bahsetmek istiyorum ilk başta bu Montreux Anlaşması tartışmasından. Çünkü bence çok önemli bir tartışma o. Öncelikle bir kadın olarak ben bu İstanbul Anlaşması konusuyla ilgili olarak tabii ki hepimizin reaksiyonu gibi bunun kadınlara yönelik bir şey olduğu ile ilgili. Idi. Tamamen yani işte kadınlara olan verilmeyen değerden ötürü kadınların işte polemik konusu yapılıp onların hakları üzerinden bir takım işte tartışmaların yürüdüğüne dair ilk yaklaşım buydu. Tabi ama nereye koysanız çok da mantıklı bir şey değildi bir yandan İstanbul Anlaşması'ndan çekilmek. Bir şeyi yoktu yani tamam işte AK Parti'nin kendi işte içindeki... Daha muhafazakar e, kesimlere, İslamcı kesimlere pozitif bir işte şey gibi, inci boncuk dağıtır gibi bir durum e, dendi. İşte muhafazakarlığın işte bir göstergesi olsun ve o bakımdan taban toparlansın yorumları yapıldı. Ki ben de bu yorumları yapanlardandım. Ama herhalde iş orada kalmıyormuş. Belki de İstanbul e, Sözleşmesi'nden çekilme bir e, test sürüşüymüş. Bunu düşündüren de tabii ki arkasından bugünlerde çok da fazla karşımıza çıkan e, e, TBM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları oldu. Habertürk TV'de takım açıklamalar yapmıştı hatırlarsanız. Hı hı. E, Muharrem Sarıkaya ve Serap Belet'in sorularını yanıtlıyor bir reportajda ve e, o programda şey dedi, çok açık biçimde Cumhurbaşkanı isterse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de Montreux Sözleşmesi'nden de çekilebilir. Buna yetkisi var dedi. Şimdiki <gülüyor> bu aslında hukuki bir tartışma gibi gözüküyor tabii ama aslında Montreux konusu meğerse şöyle bir bakıcı bizim zaten gündemimize girmiş. Öncelikle Cumhurbaşkanı tarafından üstelik de sokulmuş gündemimize. Aralık 2020'de bir kere tam Aralık'ın sonuna doğru her şeyden önce Montreux anlaşması Türkiye'ye ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiş, kaybettirmiştir. Bunu hiç düşündünüz mü? Bunların hepsini anlatacağız diye bir açıklama yapmış Erdoğan. Bunları mesela ben daha o kadar o zaman üzerinde o kadar durmamıştım. Ve ondan sonra da yine 5 Ocak'ta CNN Türk'ün yayınında Montreux'u kafayı hiç takmayın. Montreux sadece boğazı bağlar. Diye e, Kanal İstanbul meselesine giriyor ve yani bu orada işte yani e, Kanal İstanbul olunca nasıl bir boğaz trafiği olacağı e, ç, e, sorusuna cevap veriyor. Ona da o zaman çözüm buluruz. Gerekirse savaş gemileri de geçebilir diyor. Ya bütün bunlar aslında tabii ki zaten e, Montreux konusunun gündemde olduğunu ve Mustafa Şenton'un da laf olaberi gele, Montreux'u telaffuz etmediğini gösteriyor. Gerçi kendisi 5 gün sonra bunu geri aldı ee, ve ben o zaman işte öyle demek istemedim gibi e, bir açıklamada bir bulundu. <gülüyor> bir Nisan'dan önceydi maalesef 29 Mart'taydı. Ee, şey dedi tam olarak hukuk teknik bakımından konuştum. Loza gibi Montreux gibi anlaşmalardan da çıkmanın söz konusu olmayacağını açık içinde söyledim. Tam tersi pek öyle gözükmüyor açıkçası, evet. açıkçası da ama imkansızlığı e Pardon ben bu noktada bir ufak ilavede bulunayım evet. izninle. Bir tanesi ben benim önerim daha ileri gidilmesidir zaten. Sadece Montrö ile kalınmaması ve e, yani Lozan'dan olduğu gibi e, Birleşmiş Milletler Antlaşmasından da e, Avrupa İnsan de. Hakları e, sözleşmesinden de e, ve Anayasadan da çıkılması. Türkiye Cumhuriyeti <gülüyor> Anayasası'ndan da yani çıkılmasını öneriyor. Dolayısıyla ondan çıkmaya gerek yok. ise her şeyden çıkalım böylece. Ya, yenisini yaparız. Montreux evet. yerine <gülüyor> Muş Anlaşması olur. Ne olacak? Evet. Değil mi? Öyle gider Bir Şey yani. de tabii yani 126 e, Türkiye'yi çeşitli dünya merkezlerinde de temsil etmiş 126 emekli diplomatın açıklaması da ilginçti tabii. Evet. İstanbul'la ilgili Montre anlaşmasıyla aralarında işte Sönmez Köksal'ın e, hali hazırda Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesi üyesi Erdoğan İşcan'ın ve eski anayasa, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarından yazar Rıza Türmen'in de yer aldığı, Rıza Türmen'in yeni de bir kitabı yayınlandı. O 126 Büyükelçinin ortak imzasıyla yayınlandı. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkenin askerden arındırılmış, uluslararası yönetime ve denetime bırakılmış son parçası üzerinde mutlak egemenliğini tescil eden belgedir. Bundan çıkılması, evet, yani boğazlar üzerinde yüzyıllar süren ve Osmanlı Devleti'nin ortadan kalkmasına varan tarihi sürecin tekrarlanmasını önleyecek dayanağımız kozumuzdur. Demiş ve tabi Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin de, farklı da olarak iki boğazı da içeriyor. Yani Çanakkale boğazını da içeriyor tabii. Evet. Tabii bu aslında e, Montreux e, gerçekten de karlı bir anlaşma Türkiye için. Karlı derken e, ya boğazların aslında tam kontrolünü Türkiye'ye veriyor. E, dolayısıyla e, öyle bir e, yetki kısıtlaması vesaire e, mümkün olduğunca olduğu söylenecek bir anlaşmada değil yani. E, dolayısıyla Burada tabii ki belli ki bir açık yaklaşım farkı var. Yaklaşım farkı deyince işte kiminle yaklaşım farkı işte güvenlik bürokrasisi olarak adlandırabileceğimiz daha işte eski böyle diplomat olabilir, asker olabilir. Yani bunun için Rıza Türmen'i de koymak istemem ama Rıza Türmen... Orada e, belki güçlendiren bir isim olarak var ama e, eski diplomatlardan olsun, işte şeylerden olsun, e, askerlerden olsun ve belli ki bu duruma hiç hoş bakmayan, e, bu durumun e, tartışmaya açılmasından hoşlanmayan çevreler var. Eski devlet erkanı diyebileceğimiz. Şimdi bunların hmm. bazıları, gene <gülüyor> içine koymam veya bu bildiride isim gibi kullananları bilemem tabii onu ama Son zamanlarda tabii ki aslında AK Parti'nin bir takım politikalarıyla ortaklaşan veya en azından o politikaları kendine uygun bulan da dış politika olarak söylüyorum bir kesimde vardı herhalde bir anlaşma oluyordu aslında yani mavi vatan mesela konusu. Aslında evet. yıllardır gündemde fakat bir türlü gerçekleştirilememiş bir politikaydı. Şimdi AK Parti döneminde uygulama e, imkanı bulunmuştu e, mesela. E, dolayısıyla e, bir takım öyle e, kesim, keşi, e, kesim kümesi yaratan e, e, politikalar ve işte AK Parti'nin e, iyi gelen politikaları diyelim ki bu kesime var. O güvenlik bürokrasisi olarak benim adlandırabileceğim kesime. Ama Montreux konusu tartışmaya açılınca tabii ki bu önemli bir ayrım Yani hakikaten orada demek ki yollar ayrılıyor ve bu tartışma gerçekten tepki yaratıyor ki Mustafa Şentapo'da geri adım attırılıyor. Ama biliyoruz ki işte İstanbul Sözleşmesi konusunda da kadınların tepkisi, hatta AK Parti içindeki kadınların tepkisi geri adım attırmıştı. Ondan sonra da ama bir gecede birden olduğunu gördük. Yani benim e, hissiyatım açıkçası bu konunun üzerinde uzun uzun durmamın sebebi e, Kanal İstanbul'un bir kere bir proje olarak son derece gerçekliğe bürünmeye artık başlıyor olması. E, çünkü bu konuda e, ee, en son işte yeni açıklamalar e, çeşitli AK Parti tarafından gelen açıklamalara da baktığımızda Kanal İstanbul'un artık yani hem vazgeçilmez bir proje olarak adlandırıldığını hem de e, artık e, neredeyse başlamış kabul edildiğini görüyoruz. E, Montreux konusuyla ilgili tartışma da aslında tamamen Kanal İstanbul'un e, inşasıyla zaten olacak bir şeyle yani o, o düşünceye göre. Montreux'un kadükleşeceği gibi. Ve Kanal İstanbul'u biraz da şunu fark ediyorum artık sadece işte bir üstünde bu kadar konuştuğumuz bir proje olmasına rağmen sadece işte bir rant, emlak vesaire gibi değil aynı zamanda mesela Süveyş kanalının Mısır için olduğu gibi bir önemde görülüyor. Şimdi Süveyş kanalını tabii ki son zamanlarda bu Evergreen bloke etmesiyle bayağı bir konuştuk dünya çapında vesaire. O zaman işte yani Mısır'ın tahayyülünde mesela işte tamam bir yandan kazanç kapısı ama bir yere kadar kazanç kapısı. Yüzde ikilik işte şeyini gayri safi milli hastasının bir getirisi var. Ama bunun ötesinde hep Mısır'ın tarihinde Süveyş kanalı müthiş bir aslında prestij kaynağı. Müthiş bir büyük Çılgın proje olarak da görülmüş. Bana kalırsa Kanal İstanbul'da böyle görülüyor ve böyle bir önem atfediliyor bu projeye. Onun içinde pek kaçarı olan bir proje değil. Eğer ki gerçekten önüne bir muhalefet çıkmazsa, önüne işte başka engeller çıkmazsa. Dolayısıyla Montreux'u de bence daha tartışıyor olabilir. Hatta Montreux sadece bir e, başlangıcı da olabilir. Evet Lozan konusu da vardı e, bu arada bildiğiniz gibi. Lozan konusu hatta birkaç defa değişik şekillerde gündeme geldi. 2017'de de gündeme gelmişti e, Yunanistan ziyaretinde. Ben de oradayken e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatta Alexis Tsipras'la da soğukluk yaşanmasına neden olmuştu. Ee, ve Pavlopulosla tabii ki Prokopis Pavlopulosla e, Yunanistan Cumhurbaşkanı'yla e, Erdoğan orada da Lozan'ın güncellenebileceğinden bahsetmişti ve bu da e, Yunanistan'da okunduğu biçimiyle bir işgal <gülüyor> 12 adalarla ilgili bir, büyük bir işte şey e, aslında hak iddiası olarak algılanmıştı. Tabii e, bu arada Türkiye'de Lozan Anlaşması'nın 2023'te sona ereceği tarihinin, son kullanma tarihinin 2023 olduğu ve ondan sonra bor mineralleri başta olmak üzere Türkiye'nin o milli serveti ve zenginliğinin çıkarılmasına engel olan maddeleri olduğu ve bunların da ortadan kalkması Türkiye'nin büyük bir zenginliğe kavuşacağı falan gibi de komplo teorileri var. Bunları da hatırlatalım. Evet, hiç, hiç bitmez tabi ama yani şurada ise bu Kanal İstanbul projesinde ee, ekolojik korkunç uğrayabileceği korkunç yıkım yani uğrayacağı kesin olan pek çok bu konuda çalışmış olan jeologların ve uzmanların söylediği de hiçbir tartışılacak bir taraf olmadığı düşüncesindeyim biraz inceleme fırsatı bulmuş biri olarak fakat onun daha ötesinde başka bir şey var bu Kanal İstanbul'un açılması Hiçbir şekilde Süveyş ya da Panama kanalları gibi hatta Korent kanalı gibi bir şey olmasına imkan vermeyecek kadar küçük ve zorlu bir proje gözüküyor. Bunun dışı karşısında İstanbul'u ve Marmara Denizi'ni de kaybetmek gibi de bir coğrafi olarak da, yani jeofizik olarak da mümkün. Elbette çok haklısınız tabii ama işte yani tahayyüllerle gerçekler arasındaki farklar, algılayış farkları var. Baktığımızda tabii ki Erdoğan'ın stili bu yani o, o anlamda o kendine göre bir vizyon ya da işte kendi hedefini çiziyor ve ondan sonra da diğer tarafları çok da dinlediği söylenemez. Dolayısıyla kan İstanbul'la ile olan durumda da önemli olan benim yani ...önemli olan diye vurgu yapmaya çalıştım. Son günlerde giderek artık... E, ...bu konuda... ...adımların sıklaştığını görüyoruz. E, Ulaştırma ve... ...Altiye Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun da... ...açıklaması vardı. Yani artık... E, bu, ...projenin tamamen... ...zaten... Hani ...tartışılması yapılacak mı yapılmayacak mı... gibi ...bir şey yokmuş gibi... E, ...çok yakında inşası da resmen başlıyor... Diyerek de bir ifade kullanmıştı ve aynı zamanda işte Türkiye'nin ve aynı zamanda işte bu biraz önce Süveyş kanalı tarzı ona tam doğrudan atıfta bulunmuyor ama Türkiye'nin lojistik ve altyapı gücünü güçlendiren bir uluslararası su yolu olacaktır demişti ve küresel deniz ticaretinde de büyük rol oynayacak. E, ifadelerini kullanmıştı. Tabii bunlar işte zaten yavaş yavaş artık yani bu projenin dediğim gibi ete büründürülmeye çalışıldığını, önümüzdeki dönemde çok daha fazla e, bu konuyu konuşacağımızı bana düşündürüyor. Tabii bu arada evet. e, genel olarak e, Kanal İstanbul'a karşı olanlar e, çeşitli araştırmalara göre e, hep daha fazlaydı. Son zamanlarda. Fakat burada şöyle bir şeye de dikkat çekmek lazım. Altını açtığınızda insanlarda işte destekleyenler veya işte karşı olanlar arasında da ekonomik bir çıkar eğer ki konusunda ikna olurlarsa destekleyebilecekler gibi bir durum söz konusuydu. Yani bu işin ekonomik tarafının kime yarayacağını, yani yapılırsa mı daha yararlı olacağı yoksa yapılmazsa mı daha yararlı olacağı sanırım en önemli argüman bu arada. Hangi taraf bu argümanı daha iyi verirse kamuoyun bakımından da daha ciddi destek alır gibi gözüküyor. Ama tabii bu arada biliyoruz ki kamuoyu ne düşünüyor, çok önemi var mı bu ara pek bilmiyorum. Baktığımızda işte İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de bilmeyenler tabii çoğunlukta oluyor genelde ama herhangi bir şekilde... Bu sözleşme ile ilgili bir soru sorduğunuzu aslında e, bilenler, farkında olanlar sözleşmenin çoğunluk olarak çekilmeyi e, desteklemiyorlar. Bir kere uluslararası anlaşmalara genelde bir güven var. Bundan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'nin kötü uluslararası anlaşmalara imza atmış olduğu ile ilgili bir kanaat yok zaten genelde kamuoyunda baktığımızda. E, ama onun ötesinde de mesela kadın hakları ile ilgili bir konuda e, insanların çok hassas olduğunu görüyoruz. Ama işte bu mesela politikaya yansımadı. Dolayısıyla işte ben İstanbul Sözleşmesi'nin de bir tür belki test sürüşü olduğu, asıl meselenin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek değil, böyle bir sözleşmeden çekilmenin provası nasıl bir şey olduğu ile ilgili bir belki de sınama, deneme örneği evet. olduğunu düşünüyorum. Ve yapıldı da işte. Gözlerimizin önceden. Belki bize şey ilave edilebilir bu kamu yoklamaları ve işte kanalın e, ekonomik rantı açısından önemli bir konu da şu e, ülkeler e, bu yapılsa bile bu kana, yeni Kanal İstanbul onu kullanmak zorunda değiller. Çünkü Montreux'a göre istedikleri gibi barış zamanında istedikleri gibi geçebilecekler gemilerinin Boğaz'dan Çanakkale ve İstanbul Boğazları'ndan geçirebilecek durumda. Şimdi Montreux'u kaldırırsan o zaman yeni kanaldan geçmeye zorlamak gibi bir durum olabilir ama bunun muazzam komplikasyonları olacağı konusunda da herhangi bir tereddümümüz yok herhalde. Daha fazla uzatmak istemiyorum aslında. Evet yani moralimiz Çok... bozuluyor dedik e, hakikaten de. Çünkü e, işte belki İstanbul Sözleşmesi'nin e, sadece kadın hakları ödesiniz, kadınların e, savunmasından öte de başkalarının herkesin sahiplenmesi gereğinde e, lüzumunu getiren durumlardan bir tanesi de buydu. Bir kere yapılınca sonra aslında örnekle ulaş e, oluşturmuş oluyor. Şimdi diğer e, konumuza yavaş yavaş geçeyim birazcık. E, evet, bu bir iki dakikada yani. güzel haberimizde. E, geçtiğimiz haftalarda e, bir doktorun haberi çıktı. Ve çok da hoşuma gitti bu haber benim. E, çünkü e, Macaristan'dan bir doktor. 97 yaşında. Istvan Kormedi. Ee, ve hala çok aktif biçimde doktorluk yapıyor. Bir kere fotoğraflarını görünce zaten çok dinç ve genç gözüküyor yaşına göre. Bir kere 97 yaşında demezsiniz. Ama öyle bu arada. <gülüyor> ki, evet, e, net bir şekilde yani. e, 2. Dünya Savaşı'nı e, geçirebilmiş. Kendisi bir Yahudi. E, ve e, saklanarak bu dönemi geçirmiş. Ve Hatta bir, bu arada sokakta gördüğü e, yaralı Nazi askerin de hayatını kurtarmış. Bir doktor olarak işte kimliği işte düşman tarafında olup olmadığı veya hatta benim kim olduğumun farkında olsa beni orada şak diye öldüreceği dayı aklında orada düşünmüyorsunuz o an doktor olarak. Sadece yaralı bir insan görüp onu kurtarmaya çalışıyorsunuz diyordu. Ve bu kadar zor bir hayat ve Macaristan'ın tabi ki badireleri de bir değil ki yani 2. Dünya Savaşı evet. sadece bir tanesi. Bunları bu yüzyılda yaşadıktan sonra e, hala e, bu kadar büyük bir meslek aşkıyla, sevgisiyle e, hastaları tedavi ediyor olması açıkçası beni etkiledi. E, evet, yani çok hoşta şimdi. bir detay var. Bir hastaları arasında bir de büyük anne varmış 70'lerinde. <gülüyor> o da kendi torununu da. Arabada, bebek arabasında gezdiriyormuş ama tedavi oluyormuş doktor Kornvedi. Hem o hem, hem <gülüyor> e, e, işten Kornvedi'nin resmen eline doğmuş neredeyse. Yani zaten evet. bir aile doktoru olarak <gülüyor> aslında onun çocukluğunu da çocukken de e, bu e, şimdinin büyük annesine bakıyormuş ama büyük annenin de şimdi torununa bakıyor böyle gerçekten evet. nesillerden nesile aktarılan bir doktor <gülüyor> kendisi evet. e, ve burada bir yani bu, bu böyle bir tarihe hem tanık olmuş olmak hem de e, bu dönemlerde şimdi pandemi döneminde e, şimdi hala mesela 300 hastası varmış e, bir göremiyor ve görme yani bir doktorun da e, görmeden tedavi yapmasına pek de sıcak bakmıyor. Ama uzaktan işte e, telefon ve işte e, bağlantılar e, yoluyla da e, hala işte e, onlara ulaşıyor. Bu tabii çok önemli bir şey. Ve Macaristan'ın tabii kendine özel durumu. Türkiye'de de artık yavaş yavaş e, ortaya çıkmaya başlayan bir durum bu. Daha önceki programlarımızda daha önceki yıllarda bahsetmiştik bir hatırlatalım. E, ciddi bir beyin göçü var. Sadece Macaristan'da değil Doğu Avrupa'da yetişmiş doktorlar Batı Avrupa'ya göçüyorlar. Onlar için Türkiye'deki doktorlardan bile tabii daha kolay bir şey ve neredeyse otomatik bu. Benim de yıllar içinde göçen doktor arkadaşlarım oldu. Hatta onların o süreçlerine tanık oldum. Dil kurslarına başlıyorlar önce. Her şey çok organize. Bir takım ülkelerin mesela Kuzey ülkelerinin Batı Avrupa ülkelerinin özel kursları var. E, dil ve özel o taraf oraya uyum için onları geçiyorlar ve adeta böyle e, nasıl söyleyeyim yani şimdi tam lafını da bulamadım böyle e, yani tüm eğitimleri normalde Macaristan'da gerçekleştikten sonra paket program şeklinde e, oraya kendilerini transfer edilmiş bulabiliyorlar. Yani buna mecbur kalıyorlar çünkü maalesef e, Macaristan'da doktor maaşları hakikaten düşük. Ee, gerçekten 200-300 e, mesela e, şeye euroya neredeyse denk gelecek maaşlar söz konusu oluyor. E, dolayısıyla tabii ki de e, çok da üstelik de çok da ciddi iş yükü oluyor üstlerinde. Mesela bakın işte e, işte Kormedin'in bile 300 e, kişilik bir listesi var bugünlerde demiştik. E, düşünün yani böyle ciddi bir hasta yükü oluyor. E, doktorların üzerinde. E, ve tabii ki büyük tecrübe açıkları da son zamanlarda ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü e, tecrübeli olanlar göç edince yurtdışına, kalanlar ve onlar e, asıl işte başarılı doktorlar vesaire gibi böyle e, sağlık sistemiyle ilgili ciddi krizler yaşanıyor. E, evet. Ve her şeye tabii e, harcanacak e, para sonra... var fakat sağlık sistemine yok. Evet, sürenin de sonuna geliyoruz ama biz cümle evet. söyleyeyim. E, İşten kormedi, kormendi ya da nasıl okunuyor tam bilmedim. Evet, evet e, tam öyle. Tü, Türkiye'de olsaydı e, mesela çekilmek isteseydi çekilemeyecekti çünkü istifa yasak Türkiye'de. Bu arada o yaşa kadar Doktor bir zaten çalıştırılmazdı veya zaten bakın diyorum Macaristan'ın bu kadar zor bir tarihi var. Ve o zor tarihe rağmen işte bir şekilde ayakta kalmış ama Türkiye'de insanlar ayakta çok zor kalıyorlar. <gülüyor> Aslında evet. büyük tarihi olaylardan çok Türkiye'nin kendi yıpratıcılığı ve evet. <gülüyor> radyalik, aktif ortamı dolayısıyla herhalde o yaşta o mesleği yapma heyecan olmazdı. <gülüyor> Çoktan göç etme olabilirdi vesaire vesaire <gülüyor> listeyi uzatabiliriz. <gülüyor> Peki bitiriyoruz ee, ama bu, bu vesileyle öğrendik bunu bu olayı say sayende çok teşekkür ederiz. Çok ben teşekkür yani. ederim. Arka plandaki bu arada ağlayan bebek köpek seslerinde de kucağımda huzursuz gelen bir bebek köpek var. Yere koyduğunuzda kavga ediyorlar birbirleriyle diğer büyük olanıyla. Dolayısıyla küçüğü de benden ilgi bekliyor artık. Size o yüzden <gülüyor> de veda ediyorum. Bugün bende de var bir tane aslında minik bir tane radyoya mi? sığınan bir yavruyu şimdilik ona yeni bir sahip evet, bulunana kadar ben bakıyorum. Oo kendisine çok öpücükler <gülüyor> e, yolluyorum buradan Hepsine <gülüyor> ayrı şimdi seviyorum. Ara, aranızda baş başa bunu konuşmaya davet ediyor ve programa son veriyorum. Allah'a emanet. Tamam Allah oldu. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Seyyare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 Alp Ulaga ile Spor Günaydın Alp, merhabalar. <gülüyor> Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugün basketbol konuşuyoruz ağırlıklı olarak galiba. Öyle yapalım, biraz yürolik konuşalım. Bu sezon ihmal ettik, ben de bir dönem çok takip edememiştim aslında ama son iki aydır ilk tok, iki Türk takımı müthiş oynuyorlar gerçekten. Anadolu, Efes ve Fenerbahçe e, muazzam bir performans çiziyorlar. E, bu sayede de playoff'a girmeyi, bu hafta itibariyle ikisi de playoff'a girmeyi garantiledi. E, Efes daha önce garantilemişti. Fenerbahçe de bu hafta ona katıldı. Bu hafta çünkü Euroleague'de bir çift maç haftası. Çok yoğun bir takım var orada. Şimdi şöyle bakalım. Ge geçen sezon basketbol sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla noktalanmıştı. Yani Hem Türkiye'de hem Avrupa'da sezon yarıda kaldı. Yani futbol sezonunun tersine tamamlanamadı. Hem Türkiye Basketbol Federasyonu hem Euroleague yönetimi sezonu yarıda bırakmayı tercih etti. Bu Covid-19 salgını sebebiyle devam edemediler. Özellikle Efes Pilsen için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü Efes Pilsen Euroleague normal sezonunda açık ara liderdi. Tabii normal sezon bitmemişti. Üzerine yapılıyor ve Final Four oynayacaktı. Ve şampiyonun benim numaralı favorisi gözüyle bakıyordu herkes. Anadolu Efes'e. Evet doğru. Yani bu konumdaysanız tabii bir sezon yarım kalınca bir hayal kırıklığı oluyor. Ve evet. biraz. de... Biraz da bu sezonun bu hayal kırıklığıyla bu yeni satıma başladılar. O yüzden böyle inşli çıkışlı bir grafik oldu Anadolu Efes için. Fenerbahçe'de ise şöyle bir değişiklik oldu. 7 yıldır takımın baş antrenörü olan Jelko Budovic yaz aylarında takımdan ayrıldı. Yani biraz sinyalini zaten alıyorduk bunun geçen sezon. Avrupa basketboluna damga vurmuş bu olan 3 Fenerbahçe ile 3 kez Euroleague finali oynamış ve birinde de şampiyon olmuştu 2017 yılında. Bu Euroleague'teki Türk takımlarının zaten tek şampiyonluğu şu ana kadar. Ancak geçen 4 sezon yani ondan önceki bu yarıda Yaralaka'dan önceki 4 sezonda bir Türk takımının e, finalde olduğunu söylememiz lazım. 3 yani sezon Fenerbahçe 2019'da da Anadolu Efes Euro Lig'de finaldeydi işte bir şampiyonluk var onu söyledik şimdi bu sezon bu sezon şöyle bir şey oldu bu moral bozukluğu böyle bir inişli çıkışlı bırakıp çizmesine sebep oldu Anadolu Efes'in yani ilk haftalardan itibaren Anadolu Efes o beklenen düzeyde değildi yani herkes geçen sezon bıraktıklığın noktadan devam edeceklerini tahmin ediyordu ama önemli pozara Larkin'in sakatlık sebebiyle kadroda olmaması Efes'in bir performans şüklüğüne yol açtı. Mesela ilk 4 maçın 3'ünü kaybettiler. Sonra bir galibiyet serisi ama mesela Kasım ayında üst üste 4 yenilgi. ikisi İstanbul'da olmak üzere ve sanki yani şu hava oldu Anadolu Efes'le ilgili. Yani o geçen seneymiş o hava. Bu sene onu sürdüremeyecekler. Fenerbahçe'de şöyle bir sorun oldu. Yeni antrenör Igor Kokoskov bir Orpadovic'in yerine başka bir sırf antrenör getirdiler. Buradaki en büyük gelinlik şu Kokoskov Avrupalı olmasına rağmen geçen 20 yılı NBA'de geçirmişti. Hmm. Yani oradaki NBA, çok farklı NBA takımlarında asistan koçluk yaptı. Bir sezon Phoenix Suns takımında baş antrenördü, head koştu Ve Tamamen Amerikan basketbolu NBA basketbolunun etkisiyle biçimlenmiş bir kariyerden basketbol anlayışından söz edebiliriz. Şimdi Amerika'da da son 5-6 yılda büyük bir değişim oldu basketbolda zaman zaman olur bu. Mesela bu 1990 civarı olmuştu sonra Avrupa'da onun etkisini görürüz. Yani çok oyunun temposu arttı NBA'de. Çok üçlük atışların önemi çok fazlasıyla arttı son 5-6 sezonda. Takımlar e, herhalde 5-6 yıl, 5-6 sezon önceye göre iki katı üçlük atış kullanıyorlar. Tamamen e, oraya kaydı oyunun ağırlığı. E, Kokoçkov'un da biraz bu NBA'deki değişen basket anlayışını Avrupa'ya getirmesinin açıkçası ben bekliyordum. Çünkü Avrupa'da çok fazla koçların kontrolünde yönlenen bir oyun var. Yani koçların kontrolde dedim her yerde tabii elbette. Koçlar belli yönlü ama Euroleague maçlarına dikkat ederseniz maç maç sırasında asla kontrolü kaybetmek istemez antrenörler. çok takımlar üzerinde de büyük bir ağırlığı vardır. Yani böyle bağıran, çağıran çok fazla antrenör görürsünüz. Yani bu, bu ekolün temsilcilerinden biri ama Ergin Atamal e da öyle mesela. Anadolu Efesiyen. Evet. Kokoşko farklı bir karakter. Ee, tabii hem yeni antrenör hem Fenerbahçe Beko'nun biraz bütçe indirmesi e, bazı sorunlara yol açtı. Fenerbahçe cephesinde. İşte ilk iki maçı kazandılar. Hatta ikinci hafta Efesiyenliler. Sonra 3 yenilgi geldi. Sonra bir iki galibiyet derken e, Kasım başından itibaren büyük bir krizin içinde buldu Fenerbahçe kendini. 8 maçın hibrisini kaybettiler. Kasım ve Aralık evet. aylarında. Üstelik şöyle birkaç örnek vereceğim. Mesela Barcelona maçı Kasım'da 42 sayılık bir ilgi. 97-55. Sonra Real Madrid teklasmanı 20 sayı. Alba Berlin ki mütevazi bir takım. Yani Eurolig'in zayıf takımlarından biri. 26 sayılık bir ilgi teklasmanı Berlin'de. Ve belki hepsinin izine tuz yüberekken Kavunas'taki Jalgeris'in 37 sayı. Böyle felaket bir süreç. Hatta biraz da şaşkınlıkla ben Türkiye'deki basketbol yazarlarını takip ettim. Şu çağrı yapılıyordu. Kokoşkov istifa et. Alın bunu görevden. Yani böyle tipik Türkiye'deki anlayış. Halbuki yani hem kadro kalite, kadrodaki oyuncu kalitesi biraz bütçe sebebiyle zayıflamışken bir sürü yeni oyuncu varken ve yeni bir koç, yeni koç kendi basket onlayışını takıma yerleştirmeye çalışırken böyle bazı yol kazalarının olması doğal, evet. Yenilgilerin böyle olması, böyle 30-40 seyreli olması biraz moral bozucu ama yani bir sezon bir sabır göstermeniz lazım. Bakalım adam ne yapacak, yani daha 3. ayda yollamaya kalkarsanız hiçbir atılım gerçekleştiremezsiniz. Fenerbahçe zaten belki böyle bir niyetleri yoktu. Çok doğrusunu yaptı ve sabretti. Aralık ayının sonundaki Olympiakos maçıyla da böyle bir dönüm noktası oldu adeta. Hatta yeniliklerin jelgis maçını söyleyebiliriz. Şimdi ben bu hafta yani daha doğrusu Nisan ayındaki rebound basketbol dergisi var. Oraya bir röportaj yaptım. Fenerbahçe'nin yıl Fransız yıldızı olan Doğulu bu. Yani bu değişimi ve o, o dönemdeki sorunları da biraz konuştuk. Yani Dekolo e, Veşeli ile beraber Fenerbahçe'nin iki büyük yıldızı açıkçası. iki, iki lider de diyebiliriz. O tam üst üste İngilizlerin geldiği dönemde Dekolo ki ona çok ihtiyaç duyulan birisi sakatlandı. Yani Rusya'daki maçta sakatlandı ve hani hem e, Yelgiler gelirken o da yardımcı olamıyor. O geri dönüyor, jel giris işte 42 yıllık yelgi. Maç sonrası o bir konuşma yapmış soyunma odasında. Ki Dekola çok üst düzey bir oyuncu yani. Daha önce iki kez Avrupa Şampiyonluğunu yaşamış, Chelsea ile işte Fransa milli takımıyla Avrupa Şampiyonu olmuş. Gerçekten çok üst düzey bir oyuncu. Yani Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri yani NBA dışındaki oyunculardan bahsediyorum. Ama böyle bir biraz sessiz bir lider. Yani böyle çok hani sağ içinde de şey gör yani sayılarını atar ama fark edersiniz yani böyle çok konuşan eden bir hali yok. Sessiz bir lider. Ama o gün, o maç sonrası bir konuşma yapmış Litvanya'da. Ve yani bundan sonra ne yapmamız gerektiğini anlattım dedi. Gerçekten o maçtan sonraki ilk maçta işte Olimpiyakos'u yendiler. Ve Fenerbahçe hiçbir seriye girdi. Gerçekten o 42 sayılık maçtan sonraki 17 maçın 15'ini kazandılar. 17 maçta Büyük 15 galibiyet. Büyük bir dönüşüm yani. Evet. Müthiş <gülüyor> evet. Yani. Ve e, sanki o farklı liglerin acısını çıkardılar. Mesela 26 sayılık bir Panathinaikos galibiyeti. Yani Panathinaikos iyi değil ama önemli fark fark. E, sonra e, işte deplasmanda Armani Milano'yu yandılar. İşte Valencia'yı geldiler, Maka bir galibiyeti, Chelsea'ye galibiyeti Moskova'da falan derken bu hafta çift maç haftası en başta söylemiştim. Salı günü Bayern Münih, Alman takımını Détroit'unda geldiler, 77-68 ve kupağa girmeyi garantilediler bu sayede. Ki Bayern Münih bu sezon çok iyi, kendi sahasında pek yenilmeyen bir takım açıkçası. Ee, bu şeyi de bunu da söylemek lazım. Ee, şu anda bu akşam da Fenerbahçe'nin maçı var. Ee, Fenerbahçe 4. sırada. Yani bu 33. hafta maçı sonrası. Barcelona oynayacaklar İstanbul'da. İyi bir maç. Yani kazanırsa Fenerbahçe sanki herhalde Puleof'a 4. olarak girecek gibi öyle duruyor. Ee, Efes'te 3. bu arada. Yani biri 3 biri 4. O iniş çıkışlı dönemden sonra ama işte son bir buçuk haftadayız. Yani bu akşamki dört maç var. Haftaya bir maç haftası daha kaldı. Sıralamalar belli olacak. Yani 18 takımın 8'i playoff'a giriyor. 6 takım belli. Son iki takım işte bu akşam ve gelecek haftaki maçlar da belli olacak. Playoff'a girmenin önemi şöyle. Tabii maçlar seyircisiz dönemiyor ama ilk dört takım Play-off'taki 5 maçlık bir seri var. Üç maçı kendi sahasında ona hakkına sahip. Sağ anlatıcı var yani. Onu elde edecek. Yani seyircisiz ortamda bir sağ anlatıcıdan söz edilebilir mi? E yine de edilebilir tabii işte. alıştığınız salon, belki işte bir de plasman seyahati az. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Ya yani İkisi de bu sağ elde ederse Final Four'da iki Türk takımını e, görme imkanı o, olacak bu sayede. E, şimdi e, Euroleague 5 sezon olur formatta oynanıyor. E, malum iki sezon ben de Euroleague'yi oynayan bir takımda çalışmıştım daha çok İlk sezonun benim olduğu oradaki ilk sezonda böyle değildi. Başka bir sistem vardı. Ama ikinci sezonunda e, bu sisteme geçmiştik. Yani tek kümeli ve deplasman usulü oynanan bir EuroLeague sistemi. O zaman 16 takım vardı ve 30 maçı oynuyordunuz normal sezonunda. Üzerine play yani çeyrek final maçları vardı. Sonra final Four. geçen sezon takım sayısı arttırıldı, 18'e çıktı. Maç sayısı 34'e yükseldi bu sayede. 34 maçlık zorlu bir normal sezon var. Çünkü yani bu takımlar kendiliklerine de oynuyorlar. Yani hafta sonu kendi ülkelerindeki yerellik maçları var. Hafta içine bir şekilde bu fikstürü sığması lazım. Bu nedenle her ay, hatta bazı aylar iki kez galiba belli haftalarda çift maçı oynuyorlar. Yani salı bir maçı oynuyorsunuz, perşembe bir maçta ya da çarşamba, cuma neyi oynuyorsunuz mesela. Sonraki hafta bir evet. maç pandemi şartlarında da bayağı zorlu bir ortamdan bahsediyoruz tabi yani ve Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girmeyi başarmış her iki Türkiye'den iki takımda pandemi iyi bir başlık oldu burada Çünkü sezon başında özellikle çok aksilik oldu tabi oyuncuları oyuncuların oyuncuları hastalanan ya da test pozitif çıkan takımlar oldu önce eurolik yönetimi şeyleri bu maçları Ben Sağ, işte belli sayıda oyuncusu olmayıp sahaya çıkamayan takımın aleyhine hükmen vereyim dedi. Tabii vaksızlık olurdu. Sonra bu karardan dönüp o maçları ertediler ve işte araya sıkıştırdılar gerçekten öyle diyorum. Tekrar oynattılar mesela işte iki ay sonra falan. Maçı eksik olan takımlar o maçları tamamladı bir şekilde. Bu doğru karardı bu. Ama işte Efes'in falan da çok şeyini aksattı doğrusu. Bence Oyununu, fixtürünü mesela herhalde daha aylar önceden eksik kalan bir makabı maçları vardı galiba. Geçen hafta vurdular o maçı. Düşünün yani herhalde Kasım'daki aralıktaki bir maçtı o. Ancak geçen hafta oynayabildi. E, Efes e, o maçını. Başka bir sürü takımın da doğrusu sen onu e, çok aksattığını söylememiz lazım. Şimdi buradan sonra ne olacak? E, açıkçası şu son yani yılbaşından bu yana son duruna bakınca SS ve Fenerbahçe'nin çok iyi durumda olduklarını söyleyebiliyoruz. Yani en formda iki takım herhalde iki Türk takımı söylemek lazım. Burada Eurolig'in bu sezon en büyük kütçesi Barcelona'da. Şimdi buradaki Eurolig'teki üç model var. Çok uzatmayacağım. Bu modellerin biri böyle büyük futbol kulüplerinin takımları ve o kulüplerden gelen gelirle çevrilen bir bütçe söz konusu yani Barcelona Real Madrid Bayern Münih'e benzer bir yapı var dediğim gibi bunlar hep çok büyük bir futbol takımının yan şubeleri şirketleri gibi yani Barcelona ve Real Madrid çok büyük paralar ayırıyorlar bu ama Türkiye'de pek konuşulmadı sanıyorum iki hafta ya da üç hafta oldu Avrupa Birliği'nin e, e, mahkemesi bir karar aldı ve sanıyorum artık futboldan basketbol şubelerine para ayrılmasını, aktarılmasını istemeyecek hatta ceza verecek takımlara. Yani son 30 yılda bu bu, bu şekilde yapılan harcamalara, harcamaların Avrupa Birliği hukukuna uygun olmadığını belir bir karar çıktı. İyi Neyse uzatmayacağım. Çok Barcelona çok büyük bir bütçeyle mücadele ediyor. Yıllardır başarısızlar. Uzun yıllardır. Yani son 6 yıldır çok başarısız. O yüzden çok büyük bir bütçe ve para ayırdı. İşte NBA'den getirilen oyuncular e, muhtemelen 40-45 milyon euro'luk bir bütçeyden bahsediyoruz. E, şimdilik birinci durumda ama hala iki maçları var. Yani o tüpdeki tablo değişebilir olama Yani bir anda belki Efes'i tam aralığındaki maçları bilmiyorum yani. Barcelona birden ikiye üçe düşebilir. Efes'i üçüncü değil ikinci görebiliriz. Son iki maça göre. Yani dediğim gibi bu akşam fenerbahçe Barcelona maçı var. Fenerbahçe sanki hele bu akşam kazanırsa dördüncükte kalacak gibi yani Fenerbahçe'nin Milano ya da Bayern ile eşleşeceğini öngörebiliriz. E, Efes ise tam şimdi kestiremiyorum. Ki de olabilir belki bu takım arasında. Hani Real Madrid ya da Baskonya'yı İspanyol takımlarından biri de eşleşebilir playoff'ta. Real Madrid'le ne zaman oynadılar? Salı günü oynadılar. Ve İspanya'da 20 sayıla oynadılar. Real Madrid'e. Yani i̇ki zor İspanya maçı vardı. Anadolu Efes'e ama Real Madrid sezon ortası oyuncu kaybetti. Sakatlıklar falan. Yani fena başlamak sezonu kötü bitiriyor. Biraz da bunun etkisiyle 20 sayılık tarihi bir galibiyet madde. Yani Real'e orada 108 sayı atmak çok kolay bir iş değil. Onu söylemek evet. lazım gerçekten. Çok, çok sık Başaramazsınız. E, 108-83 hatta 25 galibiyet. Dün de Baskonya'ya 111 101 geldiler. Dün akşam İspanyollar bu sefer ha hakemden yakınmışlar. Hani hep Türk takımları yakınır ya hakemden. İspanyol evet. bir Twitter'a ulaşıyorum. İspanyol seyirciler veriştiriyorlar hakem. Euroleague falan diye. <gülüyor> Bayağı bir yakınma gördüm yani. <gülüyor> Twitter üzerinde. E, genelde hep tersi olur yani Final 4'da da e, çok ilginç bir şey görebiliriz gerçekten e, iki Türk takımının olduğu hatta birbirleriyle eşleşmezlerse bir de bu e, iki e, iki Türk takımının olduğu bir e, şeyi de e, ortaya çıkarabilir mesela final maçını bu daha önce olmuş bir şey değil e, finalde Türk takımı gördük ee, önceki dört sezonda ama finalde iki Türk, iki Türk takımı çok tabi başka bir şey olur. <gülüyor> yani e, şampiyonluk playoff'tan itibaren şampiyonluk garantilenmiş olur. Ee, evet böyle bir e, şans e, var diyorsun. Hatta en iyi takımlar en iyi iki takım onlar diyorsun öyle mi Alp? Yani şu an fondöme itibariyle öyle yani Misal Barcelona o Bütçesine ve gücüne eşdeğer bir oyun oynayamadığı son iki aydır mesela. Yani e, o, o oranda formda değiller. Yani şeyin Efes ve Fenerbahçe isim üzerinde gerçekten. E, bunun avantajı var. Yani Mayıs sonunda Köln'de, Alman'ın Köln şehrinde yapılacak Final forda iki Türk takımı görme ihtimali bence yüksek ama... Finalde yani birini göreceğiz diye düşünüyorum ben. Yani Efes zaten bence şu an bir numaralı favorisi Euro Ligi'nin. Bakmayın normal sezonda işte ön, ilk haftalardaki o ligin ilk aşamasındaki İngililerle üçüncüler şu anda ama e, bence favori durumdalar. Şu anda Aynı durumda. ülkeden iki takımın finale çıkması ihtimali olabiliyor mu? Tabii. Eskiden bunu engellerlerdi. Yani evet öyle döneminde... şey vardı diye hatırlıyorum. Evet, evet. Voleybolda falan da yaparlar birazdan hani... Aynı ülkede iki takım olmasın. Ama şimdi şöyle oluyor. Sadece sıralamaya bağlı. Yani yarı final aşamasında o Final Four'da tekrar kura çekmiyorlar artık. Orada bir kura ya da eşleştirme yapılırdı daha doğrusu. E, şimdi o yok. Yani e, mesela normal sezonda işte Fenerbahçe dördüncü ise e, yarı finalde birinci takımda oynayacak. Yani Barcelona ise mesela Fenerbahçe'nin rakibi Barcelona olacak orada. Efes'inki de diyelim ki Üçüncü takım olacak. O yüzden birbirleriyle eşleşmeyecekler. Yani, eğer yani tek ihtimal şu olabilir. Bu son iki hafta maçlarında Efes birinci olursa Fenerbahçe dördüncü ha, o şey demek. Evet o zaman yarı finalde yani potansiyel bir yarı finalde birbirleriyle eşleşecekler demek. Sanki olmayacak gibi duruyor. Ama teoride iki ayrı, aynı ülkeden iki takım final oynayabilir. E, Euroleague'de Böyle bir şey hiç gördük mü diye güzel bir soru. Heh, onu soracaktım ben. Evet. E, doğru hatırlamıyorum. Hatılamıyorum. Yani hep böyle bir Yunan-İspanyol rekabeti aradan makabe, CSK falan olduğu için. E, yani galiba olmadı ya da ben hatırlayamadım. Olmamış bile olabilir. Yani bir yürük tane ilk olursa ilginç olur. Evet. Türkiye'de basketbol hatta spor, Türkiye sporu açısından da şimdiye kadar pek görülmemiş derecede yüksek bir başarının gelmesi ihtimali var yani. Evet, ha, Türkiye sporu ince de bununla ilgili soru işaretimi şimdi ekleyeyim. Şimdi bu iki takımda da tabii yabancıların ağırlığı o kadar büyük ki. O kadar büyük ki. Yani Türk oyuncular görev adamından da neredeyse aşağı noktadalar. Bunu söylememiz lazım. Ya Fenerbahçe'de hiçbir katkısı yok yani Türk oyunculara. Ne dedin? yani? Sıfıra yakın. yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'den yetişmiş oyuncuların. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosunda sonradan Türk vatandaşı olmuş üç oyuncu var. Hani onların elbette katkısı var. Ali Muhammed Amerika kökenli eski Türk takım oyuncusu. Ailesin, ailesi kısmen Türk olduğu için Türk statüsünde oynayan Ahmet ama Ürdüm bir takımda oynuyor. Bir de genç Tarık Biberoviç var. O genç yaşında Türkiye'ye geldi. Türk vatandaşı oldu. Bunun dışında e, şimdi bakıyorum. Türk oyuncu katkısı. Yani e, Türkiye'de yetişmiş daha doğrusu değil oyuncuların. Bir kaptan Melih Mahmutoğlu var. E, Euroleague'de her maçta 24 maçta 13 dakika ortalama ile oynamış. 4 sayı ortalaması var. Kenan Spayloğlu sadece 5 maçta oynayabilmiş. 7 dakika 3.2 sayı bu kadar. Fenerbahçe. İki Geri kalan herhalde işte 11-12 yabancı oyuncu var. Efes'te bir tık daha yiyorum. Evet, evet çünkü orada bir çıkış yapan bir oyuncu var. En önemlisi Serhat Çanlı. Beşiktaş'tan 3 sezon önce gelen genç Piyot oyuncusu e, ciddi bir aşama e, yaptı. Hele son iki ayda çok önemli bir katkısı var. O 26 maçta oynadı Maç başına 13 dakika 46 saniye ve 7.7 e, sayı katkısı var e, bu süre içinde. Ama çok kilit oyunculardan biri oldu. Onu söylememiz lazım. Yani e, Hatta birinci Piyot konumuna bile geldi son üç ayda. E, Ergin Ataman'da onu her, yani hiç gözünü kırpmadan oynatıyor. Onun dışında yani Doğuş e, yani oynuyor ama 7 dakikalık bir oyunda kalma süresi var. Başka da pek yok yani. Bu roundunca bir parça önemiş. FSL'e skor ve süre ağırlığı tamamen yabancı oyuncular. Yani Sertat Şanlı dışında iki takımda böyle ciddi katkı yapan takım için kilit olan oyuncu yok. Cüyük tamamen cüyük. yabancı oyuncular oynuyorlar senin. Ee, bu yani de globalizasyon şey, işte. Küreselleşmenin bir spordaki kuvvetli bir yansım, yansıması olarak görülebilir. E evet. yani Eurolükteki diğer takımlarda da biraz böyle işte. ÇSK'da yıllarca Rus değil, yabancı oyuncuların ağırlığıyla hep gitti. O Final Four'larda, Senol de Şampiyon'un yaşadığı işte Decol'o oradaydı mesela. Senarbahçe'deki Fransız oyuncu. Ee, Yunanist final takımları hep biraz farklıydı. yani Mesela Yunan takımlarında o takımın çekirdeğinin Yunanlardan oluştuğunu görürsünüz. İspanyol takımlarında mutlaka bir 3-4 kilit rolde İspanyol takımlarında İspanyol oyuncu olur. Ama işte Euro'luk seviye çok yüksek. En iyilerden, NBA'yi için kalan en iyilerden herkes oyuncuları seçmek istiyor. Öyle de biraz yabancı ağırlıklı oluyor tabii. Keşke ama işte ikişer Türk oyuncu, hani tam en önemli oyuncu olmasın ama hani kilit iki Türk oyuncu olsa iki şart Türk oyuncu olsa keşke burada bir eksiklik evet. olduğunu söylememiz lazım. Evet Mayıs'ı bekliyoruz. Peki ilave etmek istediğim bir şey yoksa e, sürenin de sonuna geldik. Al. Evet yani son notu vereyim. E, Ribond dergisi kısmen basılıyor ama galiba dergilik uygulaması var. E, orada okuyabilirsiniz ribond'u. Ben de dekoları yaptım. Huzur röportajı. Bunu da eklemiş olayım. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Yayını atıyorum. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. Arık Ulaga Spor. Evet bu şekilde de saat 10 ettik biraz daha elimizde kalan bazı haber ve yorumları da sizinle paylaşmak üzere bir 5-10 dakika daha birlikte olacağız. Ama şu anda saat tam 10 ve 1 ara veriyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere diyelim. Açık Gazete Radyo'da Marvin Gaye dinliyorduk Mercy Mercy Me parantez içinde de The Ecology dünyada e, meşhur olmuş yaygınlaşmış ilk bilebildiğim kadarıyla popüler ekoloji şarkısı Acı Bana diye doğanın bu tahribatı konusunda çok erken bir tarihte bundan 40 sene önce yapılmış bir şarkı hala Bence müzikalitesinin de müzikal olarak da içerik olarak da anlamını kuvvetle koruyan önemli şarkılardan biri. Ama biz Marvin Gaye'yi 1 Nisan'da 1984'te hayata veda etmiş olduğunu söylediğimiz dün, 2 Nisan'da da doğum gününü kutlamak üzere çaldık. Bir, bir günaydın demiş olduk Marvin Gaye. 2 Nisan 1939 doğumlu. Ve çok trajik bir şekilde rahip babasının kendisini evin içinde vurmasıyla hayatını kaybetmiş birisiydi bir tartışma sırasında. Evet Mavim de bir günaydın daha diyelim ve e, devam edelim. Şimdi elimizde kalan önemli haberlerden bir tanesi şey dediğim bu güvenlik soruşturması. E, yani Hakikaten... E, Oylamanın geçersiz sayıldığı meclisin tamamen işlevsizliğinin ortaya çıktığı bir durumla beraberiz. Bu çok vahim bir şey. Ayrıca da seviye olarak da kullanılan üslup olarak da çok başka tartışmalara da yol açabilecek durumda. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedilen güvenlik soruşturması teklifiyle ilgili Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un yaptığı açıklamada seviyeyi düşürmek istemem ama pişman ederim dedi. Bunu yorumlanması bize düşmez herhalde. Ama a, a, eksik söylediniz. Seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim. Pişman ederim demiş. Evet Tut, pişman ederim. Diyor. Yani seviyeyi baya aşağı çekebilirim <gülüyor> diye kendisi söylemiş ilginç. Evet kendisi söylüyor Sevimi, seviyeyi düşürmek istemem ama düşürebilirim de pişman ederim diyor yeniden oylandı önümüzdeki haftada maddelere geçilecek. Ama meclisteki milletvekillerinin de bizim burada ne işimiz var diye aklından bir soru geçiyordur herhalde. Oylamaların da artık işe yaramadığı, yenilendiği bir durumda tamamen de uygun olmadığını açıkça söyledikleri bir şekilde. Bir başka... e bu güvenlik soruşturması aslında kamuya girecek olan memurlara yönelik güvenlik soruşturması aslında darbe girişimi 2016 sonrasında getirilmişti. Böyle bir uygulama getirilmişti. Bu yasalaştırılıyor ama daha sert kanunlarla hatta aileleri dahi üst düzey bürokrasinin işte MIT, yargı vesaire gibi yerlere girecek olanların ailesinin dahi e, araştırılmasını içeriyor. Bir tür güvenlik devleti aslında uygulaması bu. E, nerelere üyeler, sen, hatta sendika üyeliği varmaya kadar gidiyor. En azından e, kendi deneyimlerimiz üniversitelerde vesaire de bu şekilde açıklanmıyordu çünkü güvenlik soruşturmasının sonucu size açıklanmıyor ama kabul edilmediğiniz bilgisi geliyor dosyanızda bir sendika üye değil bile olsa kimi zaman bu demokratik değil özdeş. Evet. Alın. Bir de bu kararın şu anda alınma biçimi de Gördüğünüz o, o çok üzere. Demokratik. İlginçmiş ama iki katip üye de aslında katip üyelerden bir tanesi itiraz etmiş ama öncesinde değil sonrasında bir bakıyor İktidar ve MHP'li vekilerin sayısı yetmedi. Beklenmedik bir şekilde hayır, red oyu <gülüyor> kazandı. Onun o üzerine, üzerine... katkilerden bir tanesi hemen itiraz, usulen itirazda itiraz getiriyor. Peki neye itiraz ediyor? Ee, evet, o, oylama sırasında e, itiraz etmediler. İtirazın Birleşimi'ni yöneten Başkan Vekili Haydar Akar'ın kabul edilmemiştir şeklinde oylama sonucundan sonra... İtiraz etmişler. Evet, Neye itiraz edildiğini bilemiyorum ben de. Şu Ona anda da ihtiyacımız yok. Öyle bir evet. gerekçeydi. ihtiyacımız yok herhalde. Peki bir başka ilginç şey de bununla bağlantılı şey var. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Türgev Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Nur Altun'la İslam'la ilgileri yok bu aç köpeklerin diyen kişiye hakaret suçundan e, davası açmışlar beraat kararı vermiş hakim onun üzerine de hakimler ve savcılar kurulu HSK bu hakim hakkında soruşturma başlatmış <gülüyor> müfettiş görevlendirilmiş bu konuda yani altın çiftinin twitter üzerinden kararı eleştirmesinin ardından e, HSK benzer şekilde diyor gazete e, Deutsche Welle'nin haberi bu Benzer şekilde geçmişte de iktidar temsilcileri aleyhine kararlar veren hakimleri tırnak içinde sürmüş idi ee, diyelim. Ee, ilginç bir durum bu da böyle Fahretin benzer altın, bir mücadele evet, edeceğiz demiş. Benzer bir haberde devlet Bahçeli ifadeye çağıran hakim hakkında verilmiş kendisi hakkında inceleme başlatılmış. Aslında Bahçeli'ye yönelik bir dava yok. Bahçeli'nin kendisi mağdur olarak yer aldığı davaya katılması için e, çağrıda bulunmuş hakim. <gülüyor> Ama, Ama bunun nasıl... bedelini ödeyecek. Evet, soruşturma bunun... açılacak herhalde. Yani hiçbir diğer yurttaşlardan farkı yoktur demiş hatta hakim Murat Akyol. Dolayısıyla onun da kendi davasına gelmesi gerekiyor. E, kararını vermiş. Hemen soruşturma e, başlatılmış. İnceleme Ama başlatılmış. Ya, yanlış işte diğer yurttaşlardan farkı yok ne demek ya. Hiç. Peki ee, Devam edelim şimdi Başka ilginç haberler de var Kadıköy'de yasaklandı biliyorsunuz Toplantı yapılması Covid gerekçesiyle Çeşitli çok kalabalık Parti kongrelerinin hemen ardından Gerçekleşen bir karar bu Gerçekleştirilen Yürürlüğe konulması istenen Şimdi de Uygulanmış ilk defa değil mi Evet e Dün bir çağrı vardı çünkü bugün şu anda tutuklu bulunan iki öğrenci Boğaziçi eylemlerinden tutuklu bulunan Şilan ve Anıl'ın Kartal Adliyesi'nde duruşması var. Hatta saat 9.30'da öğrenciler çağrı yapmışlardı ama bunun hemen öncesine bir gün önce Kadıköy'e saat 17.00'de bir çağrıda bulundu ee, öğrenciler. Arkadaşlarımızı almak için böyle bir basın açıklaması yapacağız dediler fakat Covid gerekçesiyle engellenmişti. Yine de çok sayıda öğrenci bir araya geldi Eylem yapmaya çalıştılar ama polis inanılmaz sert e, davrandı çok ciddi darp görüntüleri var zaten bir, belki çok birçok kişi e, görmüştür 35 kişi de gözaltına alındı akşam saatlerinde hepsi serbest e, bırakıldılar. Yani tutuksuz e, yargılanacaklar. Şimdi ise 9.30'da dediğim gibi Şilan ve Anıl'ın e, Kartal Adliyesi'nde duruşması e, vardı. Öncesinde bir baş, e, yeniden e, bir araya geldi öğrenciler. 12.30'da ise basın açıklaması gerçekleştirecekler adliyemde. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin e, direnişi devam ettiği gibi e, öğretim üyelerinin, akademisyenlerin de... E, gene sırtlarını şeye karşı rektörlüğe karşı dönerek cübbeleriyle bir gösteri yaptıklarını da hatırlatalım. Üniversite 60. gün oldu yanılmıyorsam. 2 ayı tamamlanmış. Ya Ge geçti durum. evet. Bu da önemli bir durum devam ediyor yani bu şekildeki yürüş yani yürüyüş değil direniş diyelim buna öyle bir durum var bir de Boğaziçi'nden bahsetmişken önemli bir haber de şeyden duvar, gazete duvardan vardı atanmış rektör Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Profesör Melih Bulun'un bulduğu üç rektör yardımcısından biri olan Gürkan Kumbaroğlu 2017-2020 yılları arasında başlatılan projelerden bahsedilen haberleri paylaşmış. Yalnız başlığında bir ufak değişiklik yapmış. Boğaziçi artık bilim üretiyor diye sunmuş. Yani yeni başlamış oluyor Boğaziçi Üniversitesi. 150 yıllık geçmişinden sonra ilk defa bu yeni rektörün herhalde artık kelimesinin nasıl yorumlanacağı hakkında bir fikrim yok ama güzel bir de fotoğrafını koymuş Profesör Kumbaroğlu'nun gazete duvar ve Boğaziçi artık bilim üretiyor başlığıyla yapılan haberleri paylaşmış. 2020 yılında ve öncesinde başlamış projelerinde yer alması. Yani Melih Bulu'dan önce başlamış olan şeyleri de artık ...bilim üretiyor diye sunması ilginç. Orada yani Tekno şöyle, yapılan anlaşmalardan söz ediyor. Öyle mi? Hmm. Evet. Türkiye'nin gündemini bugüne kadar hep ideolojik tartışmalarla meşgul eden Boğaziçi Üniversitesi... ...Melih Bulun'un rektörlüğe gelmesiyle birlikte bilime yöneldi. Yani 150 yıllık bir dön reformdan bahsediyoruz 150. yıldan sonra... Aniden rektörle birlikte bilime yönelmiş. İşte gerçekleşiyor. Üniversitede yapılan araştırma, geliştirme, arge çalışmaları raflardan birer birer inmeye başladı. ifadeleri kullanılmış. LinkedIn, LinkedIn hesabına da haberi koymuş Profesör Kumbaroğlu. Kumbaroğlu affedersiniz. 28 Mart ve 1 Nisan'da Twitter hesabından aynı yöndeki haberlerin yer aldığı kupürleri de paylaşmış. Evet, Artık... Kupür... O artık dediği ve bilim dediği şeyler arasında mesela şöyle tamam üniversitelerle şirketler arasında tabii bir takım ilişkiler oluyor beğenelim ya da beğenmeyelim ama bilim dediği şey mesela Boğaziçi Üniversitesi ile Teknopark, BÜN, Teknopark, Boğaziçi Üniversitesi herhalde bunun da açılımı, Teknoparkı tarafından protokolleri imzalanan birer rekabetçi sektörler projesi olan yaşam bilimleri COBİ'lerinin küresel rekabetçiliği arttırmaya yönelik ARGE destek laboratuvarları projesi örneğin bilim üretecek olanlarda aslında bu tarz bir takım şirket çalışmaları diyelim. Artık. Artık. Artık. Peki bir de bu gazete duvarda bir de Mardin'den bir haber var. Sen ona da değinelim. Ee, evet gazete duvarda yer alan Mor Efrem manastırına katlı otopark kazısı haberi var. Bu aralar çok sık azınlıklar yönelik, azınlık mülklerine yönelik e, saldırılar ya da devletin çeşitli müdahaleleri haberlerine yer veriyoruz. Daha iki hafta önce e, bir tanesine de yer vermiştik. E, Garopaylan hem de Ankara'da Ermeni mezarlığının üzerine TOKİ inşaatı e, yapılmakta olduğunu bizzat giderek e, orada hatta haber olmasını sağlamıştı. Bunun, bunun hemen iki hafta sonrasında bu sefer de Mardin'deki Süryani Katolik, Katolik Kilisesi'ne ait Mor Efrem Manastırı'nın yerine katlı betonarme otopark yapılmak yerine dediğimiz o, on, bu kiliseye ait alana aslında hemen yanında ve bunun için bir kazı başlatılmış. Kazının devam etmesi durumunda manastırın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu e, haberi yer alıyor bir betonarme otopark yapılması için duvarlarının kilisenin duvarının hemen yanına yapılan biraz daha aşağıda bir yer burası bu otopark alanı buranın kiliseye zarar verici söyleniyor ve Garopaylanda yine bölgeye gidip tepkisini dile getirmiş. Evet yıkılma tehlikesi de varmış manastırın Mor Efren manastırının. Üstelik de yeşil saha denerek evet. alınmış alan <gülüyor> şimdi katlı otopark. Beton otopark yapılıyor Yeşil Sağ yerine Evet Garapaylan meclis gündemine Taşımış durumu bakalım Ne sonuç Alınacak Yeşil Sağ bahanesiyle gasp edilen alan üzerinde Yapılan katlı otoparkın Tarihi manastırın varlığı için Bir tehdit olduğunu bilmiyor musunuz diye <gülüyor> Sormuş ve bir de Ermeni Suriyani Rum ve benzer kadim kültürlere ait kilis astır mezarlık gibi tarihi mekanlara karşı uygulanan yok etme politikasına neden dur demiyorsunuz diye de sorusunu tamamlamış soruların yanatlarını. Neden inşaatı da durdurmuyorsunuz diye başlıyor sorular. Yani bir iyi haberle de kapatalım isterseniz. Gerçekten iyi haber ve 1 Nisan değil bu. Bu genç Afrikalılar independent Türkçeden bir haber. Yerel Afrika dillerinde içeriklerin geliştirilmesi, halkın çevrim içi içerikleri anlayabilmesi ve Covid-19'da mücadeleye destek amacıyla Afrika diye bir proje. Dil aktivizmi başlıyor. Covid-19'da mücadelede hayat kurtaran bilgiler 20 yerel dile de çevriliyormuş. Baya ilginç bir şey. Yani Yoruba, Hausa ve Igbo dillerinde hizmet veren bir platform zaten Birleşmiş Milletler tarafından Nijerya'da kurulmuştu. Covid-19 ile ilgili pandemi ile ilgili sorulara cevap 2020'de de Cambridge Üniversitesi'nden gene bir Afrikalı araştırmacı Ebele Mogu Afrika dillerine çevrilmesi için çağrıda bulunmuş. 30 genç Afrikalı da bir araya gelerek 18 Afrika diline çevirmişlerdi Covid-19 halk sağlığı rehberlerini. Şimdi o iki Afrika gönüllüsü 24 yaşındaki öğrenci Mahlatse Longwane'de bu girişimlerin çok önemli olduğunu söylemiş. Ve radyodaki konuşmalarda ve halk arasında kullanılan ifadeleri dinleyerek Soto dilinde pandemiyle ilgili yeni kelimeleri derlemekte olduğunu söylüyorlar. Çok ilginç aslında. Wiki Afrika gönüllüsü Perry Mason Adams'da dil çok önemli. Dünyaya dair anlayışımızı başkalarına iletmek için kullandığımız bir araç demiş. Bu bilgilerin hayat kurtarabileceğini biliyordum diye de konuşmuş Adams. Sanki bir dil aktivistine dönüştüm diye de bir ifade kullanmış. Independent Türkçenin de ilginç bir haberiyle kapatabiliriz. Kapatırken de bir parça daha çalalım. Eve of Destruction dinleyelim. Yıkımın çöküşün eşiğinde olduğumuz. E, bu The Turtles grubunun e, önemli müzisyenlerinden davulcu John Barbata'nın doğum günü bugün. Aynı zamanda dün de grubun kurucularından Al Nicol'ın 75. yaş günüydü. İkisini birden kutlamak üzere Eve of Destruction dinliyoruz The Turtles grubundan. Ve bu şekilde de programımıza bu haftalık açık gazeteleri de böyle bitirmiş olacağız. Lütfen bir kez daha hatırlatama izin verirseniz efendim bu 3M kuralı maske, mesafe ve musluk bir de kapalı alanların havalandırılmasının hayati önem taşıdığı her geçen gün biraz daha önem farkında varıyoruz. Lütfen dikkat edin.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 It is exploding, violence flaring, bullets loading, you're old enough to kill, but not for voting, you don't believe in war, but what's that gun you're toting, and even the Jordan River has bodies floating, but you tell me over and over and over. what i'm trying to say and can't you feel the fears that i'm feeling today if the button is pushed there's no running away there'll be no one to save with the world in a grave take a look around your boy it's bound to scare you boy and you tell me over and over and over china then take a look around to selma alabama you may leave here for four days in space but when you return it's the same old place the pounding of the drums the pride and disgrace you can bury your dead but don't leave a trace hate your next door neighbor but don't forget to say grace